Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat bugün 5 Eylül pazartesi. Yıl 2016, ay 9, gün 249, Hızır 123. 1437, Zil Hice 3, 1432, Rumi Ağustos 23. Günün sözü. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Atatürk. Günün tarihi. 72 yıl önce bugün 5 Eylül 1944'te Belçika, Hollanda ve Luxemburg ekonomik bir birlik kurdular. Bu Avrupa'da kurulan ilk gümrük birliği ve eşçilerin serbest dolaşımını kabul etmiş bir birliktir. Benelüks ülkeleri adı verilen birlik, üye devletlerin isimlerinin başlangıçlarından oluşturulmuştur. Eylül ayında, geçen haftadan devam, meyveler. Göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Çiçekler Haziran ayında dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek fidelikleri alınmalı, Şakayıklar köklerden ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbür soğanları kumlu ve kömürlü toz, kömür tozlu topraklarla saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış olan tahlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi Never want to come down again I feel so lonely I feel so lonely I got cold last night On a westbound train I love the moonlight That combs the prairie. I got cold last night On a boxcar floor Oh, my baby couldn't shave me that day When my lady threw my drugs away Hey, I almost thought you'd need me to know I like drugs I love them so I like drugs I like to linger in the alleyway I like drugs I like to hold them for a friend And everything's gone And my finger is longer I never want to come down Again. I like to do drugs. I like to have drugs. I like to hold a cigarette full of grass in my head. Until one morning, that ugly morning, when the brat got stabbed and the cat got drunk. Oh, my baby couldn't shave me that day when my lady threw my drugs away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 Açık 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Açılışı da Adam Green'in Drugs ilaçlar adlı şarkısıyla yaptık. Neden öyle yaptığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yayıncı Penicillinin babası ve anası. O, kendi ünüyle dalga geçiyordu. Alexander Fleming, Penicillinin laboratuvarında hüküm süren kaostan faydalanarak, başka bir kültürün içine sızan bir mikrop tarafından icat edildiğini söylüyordu. Ve antibiyotiklerin başarısının da kendisine değil, bu bilimsel merakı pratik bir ilaca dönüştürmüş olan araştırmacılara ait olduğunu. Fleming, Penicillini 1928 yılında, Davetsiz misafir konumundaki mikrobun yardımıyla keşfetmişti. Kimse onu önemsemedi. Penisilin yıllar sonra geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın bir ürünü oldu. Enfeksiyonlar bombaların öldürdüğünden daha çok insanı öldürüyordu. Ve Gerhard Domak sulfamitleri icat ettiğinden beri Almanlar avantajlı bir duruma geçmişti. Bu yüzden penisilin üretimi müttefikler için en öncelikli konu oldu. Askeri sanayiye dönüşmüş olan kimya sanayi, insanları öldürmenin yanı sıra hayat kurtarmaya da mecbur kaldı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncılık Demin unuttum, merhaba herkes Burada huzurlarınızda Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Evet ufak bir günaydın unutması oldu İnşallah olan karşılanır. Dinleyicilerimizle destekçilerimiz tarafından ve biz hemen şeye de geçelim. Tarihte bugün kısaca neler olmuş? Şuna bakalım. 1957'de bugün On the Road, Yolda Amerikalı yazar, Beat kuşağının yaratıcılarından biri olan Jack Kerouac'ın meşhur On the Road, Yolda romanı bugün basılmıştı 1957'de. 1972'de bugün de Münih katliamı diye adlandırılan e, bir olay 11 Eylül, Kara Eylül pardon diye adlandırılan Filistinli bir terör grubu 11 İsrailli atleti Münih olimpiyatlarında rehin aldı. İkisi saldırıda öldü, dokuzu da daha sonraki günde büyük bir terör olayıydı o zaman ki o zaman. 2012'de de e, Türkiye'de bir askeri mühimmat deposunda Afyon'da 25 asker öldü bir patlamada infilakta ve 4 kişi de yaralandı bunu da belirtelim. Bu durumdaki yani bu olayın ardından gelişen hukuki süreçteki durum ne diye soracak olursanız benim yakalayabildiğim son haber geçtiğimiz Temmuz ayından 20 Temmuz'da çıkan bir haberdi. ...bu Afyonkarahisar'daki karayserdeki 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen mühimmat deposunun patlaması duruşmasının davasının ertelendiği haberiydi. İki as 2 iki uzman çavuş ve 21 er hayatını kaybetmişti bu patlamada. 8 er, 11 kişide yaralanmıştı bu patlamanın ardından çıkan ee, mühimmatların etrafı açılmasıyla Ve ee, davada devam ediyor davanın görülmesinde Eskişehir muharip Hava Kuvvetleri ve Hava Füze Savunma Komutanlığında devam edilmiş. Hala ne olduğu belli değil. Askeri yani. mahkemede devam ediliyor. E belli değil. Ancak mahkeme tarafından dava avukatlarının cep telefonlarında duruşmanın da yaşanan son olaylar sonrasında ileri bir tarihe ertelendiğine yönelik bir mesaj atıldığı öğrenilmiş. Cep telefonunuza mesaj geliyor dava ertelendi diye. Aa, çok güzel. Zaten hukukun hali de ortada hani askeri hukukun hali zaten öncesinde evet, de böyleydi evet. sonrasında da böyle böyleydi böyleydi yani. şimdi ama evet. askeri sivil ayrımı da kalmadı Efsane Hukuk yani. ayaklar altında paçavraya dönüştürülmüş vaziyette bugün Fikret İlkizin de hukukçu Fikret İlkizin bianetteki yazısı hu hu komşu şeyinden başlayarak tekerlemesinden daha kaçtı. Hukukun, adaletin ve her şeyin nasıl daha kaçtığını yok olup gittiğini, yanıp bittiği kül olduğunu anlatıyor. Gerçekten de çok ciddi bir e, e, hukuk özgürlük sorunsalıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Ama e, bir genel toparlama e, yapalım. E, neler olup e, bittiği konusunda Uluslararası alemde işte Cumhurbaşkanı Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi için gittiği Çin'in Hangzhou kentinde baba Ab Barack Obama ile de görüştüğü bilgisi var. Hem Çin başbakanıyla hem e, Rusya'nın kuvvetli adamı Putin'le görüştü. İyi terörist, kötü terörist olmaz. Bunlara karşı takınmamız gereken tavır bellidir demiş Erdoğan görüşmenin ardından. Daish diyor o işi de terör örgütüyle olan mücadelemiz PKK-YPG YPG ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir diyor. YPG, YPG. Ya, YPG. Star Gazetesi bu konuyla alakalı size altyapı hazırlayabilecek bir daha doğrusu sizin söylediğiniz haber altyapı hazırlayabilecek bir başlık atmış. As you can see YPG is a terrorist. YPG is a ya, terrorist. YPG, yeah. And also Star Gazetesi is a newspaper. Ee, ...Obama'nın anladığı dilden konuşma... ...kararı almışlar. Ee, ...and using this uh, terminology... ...in their headlines, I think. What do you think about it? Just fine. Go ahead... ...star. Daha önce Alman, Almanca üzerinden gidiyorlar. Nothing can stop you. E, şimdi İngilizceye dönmüş Star gazetesi. İngilizcesi ne Star'ın? Star mı gene? Star'ın İngilizcesi. Ee, Yıldız. Yıldız. Yıldız. Ha, star zaten İngilizce değil mi? Hmm... hmm. Türkçesi... Türk... Tamam Obama tamam anladım. Anladığı dilden demiş. Star gazetesi zaten ismiyle anladığı dilden. İsmiyle müsemma derler. Aynen. Yeni Şevak'ta çok manidar demiş. Ama neyin manidar olduğunu bilmiyorum. Republic. Ben teker teker bugün gazetelerin İngilizce hallerini saracağım ama durdurdum kendimi. Tamam. <gülüyor> Özür dilerim. Horizon. Kusura ufuklar o. New Horizons. İyi. Ee, İniş yapak. New Dawn. Şey, e, Bir Gün Gazetesi nasıl olur? Evet. Yeah. A Day? Yok. A Day in the Life. Çalarız. Yeah. Evet. Okay. <gülüyor> evet. Şimdi evet. E, Cumhurbaşkanı ile konuşmuşlar. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor diye. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD'e karşı ilerleyişi süren ÖSO. Yani Özgür Suriye Ordusu. IŞİD'in Türkiye sınırıyla temasını kesmiş ve Azez-Cerablus hattı da birleşmiş. Evet. Ee, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bir e, açıklama var. Kaç hedef vurulduğunu vesaire e, anlatan detaylı rakamlar var ama bir ufak e, eksiklik var onda. Bulun efendim haberi. Yani nerede ama onunla göre? Türk Silahlı Kuvvetleri farklı bölgelerde Kesinlikle. farklı sayılar veriyor. Mesela üç hedef vuruldu diyor. Akari işte, Çukurca kırsalında. Hayır hayır bu şey Kalkan Fırat Kalkan Operasyonu. Fırat Kalkan Operasyonu Korkan, ile ilgili. Tamam. Onun kaçıncı günü bilmiyorum. On birinci gününde... E şöyle diyor işte El Atariye Şeyh Yakup Vukuf Ayyaşa ve El Mutnihan'ın da Aralarında bulunduğu 10 bölgede Kontrolü sağladığını bildirmiş Benim elimdeki haberde 12. günden bahsediliyor Yapılan açıklamada 83 hedefin Fırtına obüsleriyle 293 Atım yapılarak tam isabetle Vurulduğu kaydedilmiş ha, Bunu arıyordum ben de işte 83 hedef kaç 293 atım 293 şat, 293 şat strike. Strike. Tamam. 293 atım ve kaç ne olmuş? 83 target StarGazer'sin anlayacağı dilden konuşuyorum. Evet. Peki şimdi bunlar bu, bu... arada koalisyon kuvvetlerine ait A10 tipi uçaksa var. Uçaklar da hava harekatına yapmış aynı zamanda dahil olmuşlar. Evet, son derece ilginç. Şimdi şöyle bir şey var. ...ben bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli olarak yapıyor son derece askeri emir komuta zincirine de uygun açıklamalar bunlar. Fakat hiç insandan bahsedilenine rastlamadım şimdiye kadar. Hiç insan e, vurulmuyor, yaralanmıyor, Öyle, ölmüyor. Yani ya... Türk Silahlı Kuvvetleri böyle konuşuyor da mesela gazeteler bu şekilde mi konuşuyor? Evrensel Gazetesi'nin bir haberi var önünde. Halep'te cihatçılar yeniden kuşatma altında denilmiş. Suriye ordusu Halep'in güneyindeki Ramus ve Topçu üstünü yeniden ele geçirmişler. Böylece kent merkezindeki cihatçılar bir kez daha kuşatma altında kalmış. 300 bin kişi yaşıyor kuşatılan yerde. Bunların hepsini cihatçı olarak nitelendirmek lazım. Ve aynı şekilde bu 300 bin kişiyi cihatçı olarak nitelendirdiğiniz zaman bile bu kuşatma altındaki o insanların etrafındaki insanlara, başkalarına gıda, yiyecek ve giyecek gibi temel bakımlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak için kesilen yollarda aynı şekilde cihatçıların kesilen yolları mı oluyor? Evet yani... Suriye... Gazetelerde çok farklı değil yani özür dilerim. Çok şey var yani... E, Suriye'de ikinci cephe açılması... kız e, Kıskaç diye adlandırılıyor. İşte Fırat Kalkanı operasyonunun... ...on birinci gününde ilk etapta... ...on üç kadar Türk tankı... ...kilisin Elbeyli ilçesinden... ...Suriye'nin Çobanbey kasabasına girdi diye başlıyor. Ondan sonra da işte... ...seksen üç hedefe, iki yüz doksan üç atım... ...A on... Filan diye devam ediyor fakat herhangi bir insan unsuruna rastlamak mümkün değil Hı. burada e, ya yani o topların e, mermilerinin düştüğü yerlerde insanlar ve canlılar var bitkiler de var sadece insanlar da değil o kuşatılan işte, bölgelerde de var, var. nerede görüyoruz peki insanları? Kıyıya vurdukları zaman ölü bedenleri evet. ya da ambulanslar şaşkın şaşkın etrafa baktığımız zaman görüyoruz. Sanki ilk defa görüyormuşuz gibi görüyoruz ama. 2011 senesinden bu yana Suriye'deki insanların ölümünün hat safhaya ulaştığını her gün neredeyse açık da söylüyoruz. 400 üzerinde var. Ama sadece... Ölü sayısı 500 bine yakın. Estetik yani. açıdan bize uygun gelecek olan fotoğrafları içimize cız zaman bu konularda sivillerin ölümünden bahsetmeye başlıyoruz. ...geri kalanlar atımlar, top atımları... E, ...kuşatılan cihatçılar evet, vesaire gibi oluyor. bir şekilde veriliyor. Yani e, bu konuda Robert Fisk çok e, ilginç bir yazı yazdı. Uh, Alan Curdy Kur diye veriyor. Hı -hı. E, çünkü diyor o dikkatimizi çekti diyor. Çünkü bir kere beyazdı diyor. Rengi Hı -hı. gayet uygundu. Yani Kürt olduğu için Araplardan daha açık renkliydi. İkincisi diyor, diyor Avrupalı kıyafetleri giymişti, bize yakındı diyor. Üçüncüsü de diyor, şey, jandarma onu yumuşak bir şekilde tutup götürüyordu ve gayet adı da gene uygun bir şekilde elına çevrilebiliyordu diyor. Aylan yerine, onun için çok batıya uygun geldi diyor ve onu benimsedik diyor. Evet. Diğer dışında... fotoğraf hakkında bir şey söylüyor mu? O ufak ambulanstaki çocuk Ümran alakalı bir şey söylüyor muyum? Onu daha önce yazmıştı. Onunla da ilgili bir yazı yazmıştı. Orada yani... da insanlar kafasına şey taktılar. O fotoğrafı çeken kişinin daha önce cihatçılarla fotoğraf çektirdiğine dair bazı şeyleri görmüşler. Ama yani şöyle bir fotoğraf o. Yani çektirmiş olabilir. O ayrı bir şekilde. Olabilir böyle bir durum. Ama birden fazla objektifin içerisinden sadece birini çekip alıyorlar. İşte fotoğrafı çeken bu diye. Ondan sonra bu olayların kurgu diyebilecek cesareti bile gösteremedikleri için böyle imalar yaparak ...işin kurgu olduğundan bahsediyor vicdan. vicdan. Evet muazzam bir şey var. Yani e, Fisk'in yazısı son derece... E, ...ilginçti aslında. Ne kadar çifte standartla... ...batının bütünüyle meseleye yaklaştığını... ...onun bile unutulduğunu anlatıyordu. Neyse şimdi devam edecek olursak... ...şöyle bir durum var. Ee, i̇şte... E, ...IŞİD'in Türkiye sınırıyla... ...bağlantısı kesildi diyor. Bir kısmının. İşte ben de ki böyle yani T-24. Şimdi bu ne demek? Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkın'ın operasyonunda 14 köy daha ele geçirildi. Cerablus Aziz birleştirildi. Bir önceki günde Kilisten Çobanbey bölgesine girmişti Suriye'de. Ayrıca Türk uçakları da IŞİD hedeflerini vurduğu bir belirtilmişti. Mesela Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Onun geçti. üç IŞİD militanlarından arındırılan kuşan üç ila beş kilometre derinliğe. Bu kadar presizyon varken bu, burada bu kadar büyük bir şey payı konması da tuhaf yani. Üç mü beş mi dört mü? Yani evet galiba Neyse. tamamen galiba kesilmiş. Ben şimdi tekrardan haritayı kontrol ettim Hı. ama. Ajansa göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ÖSO'nun on iki gün içinde IŞİD'den aldığı alan altı yüz kilometre kareye ulaştı. Bu da iyi. Ajans Fırat, Fırat Kalkın'ın harekatını devam edeceği ve söz konusu kuşağın genişleteceğini belirtmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Fiziki temas varken terör daha mı fazlaydı mesela? Suçlama yapılabiliyor kesin... ama gayet rahat bir şekilde. Türkiye'den IŞİD'e silah gidiyor diye. Şimdi IŞİD'e silah gitmeyecek, Özgür Zürich silah gitmiş olacak. Evet. Yani sınırda herhangi bir bağınız kalmadığı için bunun kanıtlarını başka şekilde göstermeniz lazım. Evet bir de duvar çekiliyormuş. Bu da e, günün önemli haberlerinden biri. Gene karşımıza bir duvar hikayesi Çeken, daha kim? çıktı. Firma, firmanın ismi yazıyor mu? Yazmıyor. Ben de ona baktım ama önemli. E, o duvara bakmak lazım. Duvarlar konusunda adeta uzman kesildik. Mecburen. Mecburiyetten yani. Ne derlerse Açık Gazete'nin uluslararası duvar uzmanları var Ta 2007'de yayınlanmış olan açık Gazete... şey Pardon açık kitap kitabında şöyle bir bulgular vardı... toparlanmış Adem Öme üzerine lamar imzalı bir maddede yani dünyanın güvenlik duvarlarının insanları belli bir çizgi veya sınırın öbür tarafına geçmekten alıkoymak, onların hareketini sınırlandırmak veya iki nüfusu birbirinden ayırmak ya da ayrı tutmak amacıyla inşa edilen bariyerin genel adı taş, betonarme, demir, çelik ve dikenli telden yapılabildiği gibi eklektik bir anlayışla bunların hepsi birden kullanılarak da inşa edilebilir. İşte şeyden bahset başlamıştık. ...Çin İmparatorluğunu Moğolistan ve Mançurya'dan ayıran Çin seddinden günümüze geldik. Yakın tarihte Soğuk Savaş'ın büyük bölümünde Batı Berlin'i Doğu Almanya'nın geri kalan kısmından ayırmaya yarayan Berlin Duvarı vardı. Yani o zaman itibariyle şimdi büyümüştür bu ama ekvator çizgisinin yarısından daha uzun oldu. Belki de şimdi hı hı. ekvator çizgisine kadar ulaşmıştır yani 40 bin kilometre olarak... Tabii ilgili Olmayan yer yok yani. Dünyanın en büyük duvar resmi diye bakılmış. Sidney duvarı var, Çin duvarı var, Yeni Çin duvarı, Kazakistan, Özbekistan duvarı var. Brunei Limbang duvarı var, Bağdat duvarı var, Hindistan Bangladeş duvarı var, İsrail Batı Şeria duvarı var. Dikiş tutmayan yaralar diye adlandırılıyor. Amerika Meksika duvarı ki yenisini yapmayı işte. Kesinlikle yapacağını söyledi şey, Trump. Trump, Donald Trump ve evet, diğer duvarları da şey yapınca, yani gezegen büyük bir koğuşa çevriliyor aslında. Yalnız insanların diye hatta iklim değişikliğine göre göç etmek isteyen bin bir türlü hayvanın ve bitkinin de hareket serbestlisi de sınırlanıyor. Yani doğa diye bir şey hareketsiz hale getiriliyor. Güvenliği ne ölçüde sağladıkları tartışması bir yana tüm canlılar alemini fiilen kalın duvarlar arasında sonsuza kadar hapsetmekte olduğunu da söyleyebiliriz. Ve ısrar ediliyor bunda. Şey hatırlıyor musun? Senin sorun önemli pardon. Yani kim kar ediyor Ben bundan? bulamadım aradım bulamadım. Kim olduğunu bulamadım. Çok karlı bir iş. Çünkü. İki şirket deniliyor ama yani bu duvarcılık işinden kim para kazanıyor? Nasıl para kazanıyor? Bu sene 400 kilometre yapılacakmış. Bütün Suriye sınırı ki bin. Protez yapacaklardı bir yere. Yani. On fikirden bazı mı geçtiler? Çek götür, nerede olay varsa sunarın o kısmını... tırlarla taşınacak olan ...protestif duvar yapacaklar. Herhalde bazı geçtiler. Akıllıcaydı. Şey izlemiş misinizdir? Hatırlıyor musunuzdur? Hababam sınıfı diye, hababam sınıfını herkes biliyordur. Orada duvarın üzerinden atlama sahnesi vardı. O duvarı yıkmışlar. Öyle <gülüyor> o mi? Duvardan bahsediyorken ondan onunla alakalı bir haber daha vardı. Yani sadece büyük ülkelerin, büyük duvarları, büyük stratejiler içerisinde değil, içerisinde bulunduğunuz tarihi dokunun içerisindeki her türlü yapı da bu talana maruz kalıyor. Ama... Evet, yani Erdoğan da Obama'ya güneyimizde terör koridoru oluşmasın demiş. Hı. Barack Obama da karşılan karşılamış şeyi tabii. Okey mi demiş? Yani hayır, onu değil de bu darbe konusunda biz bize olsaydı ne kadar e, vahim olurdu demiş, açıklamış. Şimdi şöyle, e, dışta böyle durum. İstanbul'da da 7 Tepe Huzur'dan bahsettim. Biliyor musun 7 Tepe Huzur? Ne tarafta? İstanbul 7 Tepe'de. Huzur. Restoran ismi gibi değil mi? Restoran zannettim ben. 7 Tepe Huzur Restoran. Hayır, operasyon. Operasyon mu? 7 Tepe Huzur operasyonu. Apartman ismi de olabilirmiş aslında. 39 ilçede ilçede saat 20'de başladı. Asayiş uygulaması bu. Hı hı ve il emniyet müdür yardımcıları ve ilçe müdürleri de gerekli güvenlik önlemlerini yerine denetlemeye gelmişler. Sabit uygulama var, umuma açık yerler uygulaması var. İki aşamalı. Umuma. Evet, kamuya evet, yani evet. şahıslar silah ve bıçak taşıyanlarla aranan şahıslar başta olmak üzere bütün şüpheliler üzerine çalışma yapmış. 5000 polis katılıyor yalnız. Sokaktaki ne, bıçak taşıyanlar da Evet. şey yapmak için GBT kontrolleri yapılıyor. Olsun, Ayrıca olsun, bir şey. dakika sadece şeyden zannediyorsan, karadan olduğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Polis helikopterleri havadan destek veriyor. Evet. E, deniz polisi de denizden kontrollerini sürdürüyor. Yani kara hava ve denizden tepe huzur operasyonu var. Şimdi huzura roket atıldı demişti hatırlıyorsun. E, Jarablus'taki huzura. Hmm. E, milliyet gazetesi yani Suriye'deki şimdi e, burada asayiş Berkemal İç, içeride ne, nedir şimdi i̇şte ülke içinde tarihin en büyük tasfiye operasyonu var gece yarısı kanun hükmündeki kararnameleriyle 50 bin kişi işten atıldı sol görüşlü akademisyenler ihraç edildi gazeteci ve yazarlar tutuklanmaya devam etti Ayrıca da 48 saatte 27 güvenlik görevlisi şehit oldu ve 34 yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari Çukurca Kırsalı'nda sürdürdüğü operasyonda yüzün üzerinde kayıp veren PKK'da panik havasının hakim olduğu anlaşılmış. Hatta TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre 147 terörist şey yapılmış, etkisiz hale getirilmiş. Büyük darbe ediyorlar. Öldürülmüş. Eski manken... Kazaz, Tuğçe, Tuğçe Kazaz da 147 rakamından e, şey çıkartmış. Anlam, okuması yapmış. Ne <gülüyor> çıkarmış şeyi? çıkarmış. Yok Tanrının yani Allah'ın bir e, şey olduğunu artırsın demiş. Yani bir demek Tanrı, Allah demek. E, dört demek işte melek, dört melek. Yedi de bir şey oluyor, 147 oradan. Yedi de yemekten belki. Böyle bir şey olmuş fakat PKK'da panik havası var deniyor işte. Çağlayan'da ses bombası dört yaralı var İstanbul'da Dilek Dündar'ın pasaportuna el kondu Can Dündar'ın yani herhangi bir soruşturma ve şey yok hakkında dava yok ama yurt dışına çıkamazsın hapishane dediler Evet. Ankara'yı IŞİD'in mesken tuttuğu konusunda ayrıntılı bilgiler var. Yani serbestçe muazzam sayıda çalışma yapılmış IŞİD'de. Dokunulmazlıkları kaldırılan 8 HDP'li milletvekili ifadeye çağrıldı ve 50 kişinin dönüşümsüz, süresiz açlık grevinin başlaması ihtimali var bugün. Bu hafta açıkça biraz şey geçecek. Yoğun geçecek gibi duruyor. Yani Yeditepe, Huzur, Asayiş, Berkemal diyebiliriz Havada mi? da kuş uçurtmuyorlar ama o kısmı tekrardan es geçmeyelim. İstanbul Davaş Adası'na rapor vermeden kalkan Bel 430 tipi helikopter F-16'ların havalanmasına neden olmuş. İnsanlar telaşlanmışlar. Sosyal medyada neler oluyor? Mesajlar atılmış. Ardından... Ee, bu mesajların ardından da İstanbul valiliği açıklama yapmış. Jetlerimiz ilimiz semalarında izinsiz ve alçak uçuş yaptığına dair söylentiler olan helikopterin peşindelerdir. Bu konularla alakalı ama gerçek dışı paylaşımlar da yapılmaktadır. Dikkatli olunuz demiş. Ee, Kimliğinin bildirilmesi üzerine iki F-16 uçağının bu havalanmasının ardından. F-16 uçaklarının kalkışta epey bir para demek bu arada onu da hatırlatalım. Ee, kalk kalkışın Olsun ardından. Öderiz. Ödeyebilecek olan kişiler belli olmuş zaten. Helikopterin sahibi de ödeyebilecek kişilerden bir tanesiymiş. Tahmininiz var mı? Var. Böyle zengin. Ali Ağaoğlu. Biliyor muydunuz? Yo. Ali Ağaoğlu'ymuş. Sahi Evet evet. Ya ben bu programı kapatalım, kapatalım, ve giderim. Hakikaten hadi. Hoşça kal. Açık Hoşçakalın. Pink Floyd'un ünlü şarkısını bir kısmını çaldık. Roger Waters'ın 1943'te bugün doğumu münasebetiyle. Daha doğrusu 6 Eylül. Aslında yarın e, çaldığımız bir parçaydı. Her zaman geçerli olan konular hem Pink Floyd hem de para konusu. Devam edebiliriz. Duvarı Kim'in e, inşa ettiğini öğrenemedik değil mi şirket olarak? Bakalım biraz daha araştırız yayın sonrasında belki bu hafta içerisinde ortaya çıkarız. Evet. Şimdi... Kimse merak etmiyor mu? Yani gazeteciler merak etmiyor mu etmiyor. Bu şirketlerin içerisinde kimler var? Keler? Etmiyor. Çok ilginç bir şekilde etmiyorlar. Bu arada şey diye verildiğim gazetecilerin uluslararası gazetecilerin çok sevdiği bir şey durumu Çin G20 toplantısında Hangzhou'da yapılan Çinde zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in Paris İklim Anlaşmasını onaylama konusunda anlaştıkları hatta Çin'in şeyi bile e, daha G20 zirvesinden önce onayladığına dair de haberler vardı. Dünyanın en büyük sera gazı salımını yapan iki ülkesi Çin birinci Amerika Birleşik Devletleri ikinci ama kümülatif olarak bakıldığında şüphesiz ki Amerika ve İngiltere, Britanya, bütün dünyaya acayip fark atıyorlar çünkü onlar 1830'dan beri neredeyse Allah bulak etmiş durumda. Çin daha yeni büyüme kalkınma faslına başlamıştı. Fakat e, ilginç böyle birbirlerini alkışlamışlar gene Obama çok güzel şeyler söylemiş. Gerçi biraz uçak e, hava alanında it, itiş kakış yaşanmış ama onlar öyle şeyler olur kırmızılı sevmemişler, ondan bahsediyorsunuz galiba. Bir de bir şeyler arasında güvenlikçiler arasında itiş akışı olmuş. Biraz. Türk güvenlikçiler var mıymış orada? Amerika ile Çin. Amerika ile Çinler yani. arasında. Galiba. Hı -hı ama bunları büyütmemek lazım evet. demiş durum şu Paris anlaşmasına geri dönecek olursak Paris anlaşması dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olarak nitelendiriliyor BBC Türkçe tarafından anlaşma küresel karbon emisyonlarının yüzde 55 sorumlu olan en az 55 ülkenin iç onay sürecinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecekmiş Anlaşmaya şimdiye kadar 23 ülke resmen onay vermiş bu ülkelerin toplam karbon emisyonları küresel salımın sadece yüzde birine denk geliyor ama. evet tabi onun için yani Amerika ile Çininki ki çok önemli bir daha Avrupa Birliği'ni evet. şüphesiz ki e, onlar da 28 ülkeyi temsil ediyorlar. Özellikle de çok eski kirleticiler Britanya başta olmak üzere Fransa. 200'e yakın ülkeden 23'ü resmen onay vermiş. E, bu arada da dünya batıyor tabii. Ada devletleri falan batmak üzere. Şimdi bununla ilgili çok e, güzel bir şey var. Yani çok güzel şeyler söylüyorlar ve George Monbiot'un <gülüyor> bir zamanlar söylediği gibi birbirlerini alkışlayarak alkışlamaktan ölecekler be. Her şeyi çok başardık, çok harika anlaşmalar yaptık filan diye tebrik ediyorlar birbirinden sürekli. Gene öyle olmuş. Ve yani bu yıl umulduğu gibi G20'ye gir, girerse Paris Anlaşması 200 hükümet buna taraf olan artık emisyon yani salımlar azaltma taahhütlerini geçen Aralık'ta yapılan anlaşmadan Önce ve yaptıkları taahhütleri, şey yapmaları e, gerekiyor. Mesela Avrupa Birliği yüzde 2030'a kadar yani bu kaç sene var? 14 sene sonra yüzde 40 azaltması lazım hem de 1990 seviyesine göre evet. tabanına göre Amerika Birleşik Devletleri'de yüzde 28 2025'e kadar bundan 9 yıl 10 yıl içinde. Yüz, ...2005 tabanına göre... ...yüzde 28 gibi... ...biraz kaçamak bir şey yapması gerekiyor... ...ama çok güzel olacak filan demişlerse de... ...çok ciddi bir eleştiride de... ...gelmiş Barack Obama'nın... ...Çin Başkanı... ...Xi ile beraber... Bankimun'da filan geldiler... ...şeyi söylüyorlar... ...yani... ...Paris Anlaşması fosil yakıt endüstrisinin tabutuna çarpılacak son çivi olabilir eğer hükümetler büyük bir ele eğer yalnız Maybuvi söylüyor bunu yani 350 org e, kuruluşunun çevre kuruluşunun e, direktörü Maybuvi diyor ki e, yani bir buçuk hedefine ulaşmak ...birbiriyle tavanına ulaşmak... ...yani onun altında tutabilmek... Ee, ...ancak... Üç, ...bir tek şeyle mümkün... ...kömür, petrol ve doğalgazı yerde bırakmak diye... ...yani Guardian'da şöyle toparlamış... ...eğer Paris Anlaşması bu yıl... ...umulduğu gibi yürürlüğe girerse... ...200 hükümet... ...o zaman emisyon şeylere... E, ...başlamak zorundalar... ...emisyon kısıtlamaları konusundaki taahhütlerini... E, ...ve işte... ...sözünü ettiğim gibi... Avrupa Birliği'nin %40, 1990 seviyesine göre, Amerikan'ın da %28 ama 2025'e kadar, 2005 tabanına göre. Fakat şunu da söylemişler, mesela Greenpeace, Doğu Asya'nın şey Çinli iklim politikaları danışmanı, Anlaşmadan artık eyleme geçmenin tam zamandır büyük bir şeyden korkuyorlar. Söylenenlerle eylem, eylemle söylem arasında önemli bir fark olmasından, yani siyasi hırslar, ihtiraslar şeyler gibi yükselmelidir diyor. Bu konudaki kararlılık deniz seviyelerinin de yükselmesi gibi yükselmelidir. Aksi takdirde olmaz diyorlar ki, çok yerinde bir uyarı olduğunu görüyoruz. Şimdi hiç beklenmedik, tarihte hiç görülmemiş bir şey var. Ee, Hermine diye bir kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nde e, iklim değişikliğinden kaynaklandığı söylüyor. Bugüne kadar ki e, olanlardan çok daha büyük bir etki yaratacağı söylenmiş. Bunu söyleyenlerden de dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden Profesör Michael Mann Guardian'la konuşmuş. Pennsylvania. Ne? Pennsylvania mı? Neyse Pennsylvania. Devlet Üniversitesi'nden. Biz hala yani zaten daha bu başlangıç demiş. Her fırtınada iklim değişikliğine bağlı daha ve daha fazla şeyler su basmasıyla karşı karşıyayız diyorlar. Yani bir yandan... <gülüyor> demiş. <gülüyor> Affedersin. Bir yandan mesela Artvin'de, Rize'de insanlar kayboluyor ve korkunç yollar paramparça oluyor finansellerden, heyelanlardan. Bir yandan da ...Amerika'dan... Pennsylvania eyaletinde ve pardon, Kuzey Karolina, Karolina'larda ve Florida'da da çok büyük bir şey oluyor. Ve bu çok şimdiye kadar görülmemiş etkiler yaratabilir diyorlar. Pazar akşamına kadar ne olacağı belli değildi haberler verdi. Son durumu takip etmemiz lazım. Ama e, müthiş bir e, kıyıları vuracak e, hem maddi hem de bazen can ve mal kaybına da yani can kaybına da yol açabilir diyorlar. Yani Çok şimdiden enişe... zaten Florida eyaletinden Virginia eyaletine kadar yüz binlerce kişi elektriksiz bırakmış Hermin kasırgası ve mülkiyetlere de zarar vermiş. Evet. Artması M da mülküleri... bekleniyormuş. Yani Hermin fırtınasının cuma günü şiddetini arttırması nedeniyle derecesini kategori 1'e çıkaran meteoroloji etkileri Hermin'in kasırgaya dönüştüğünü bildirmişti olanustu hal ilan edilmiş birçok bölgede. Evet yani Amerika'da mesela Florida eyaletinde filan 53 ilçede filan sokağa çıkma yasağı da var yani çok acayip bir durum var. Onun için o kadar yani Paris anlaşmasını yapacak varsa bir yandan da ellerini çabuk tutmalarında çok fayda var. Öte yandan da tabii şey vardı enerji bakanı Bayraktar. Al bayrak. Al, al bayrak. Pardon. Berat Albayrak. Berat Albayrak Çin'le çok verimli anlaşmalar yapıldığını açıkladı. Çin ne yapacak şimdi? Kendi ülkesinde kömür santrallerinin önüne geçecek. Türkiye'de şeyler mi atacak? Kömür santralleri Evet, atacak. Aynen öyle. İklim değişikliği ulusal bir sorun mu? Ee, ulusal ısınma. Ulusal ısınma. Ne evet. Çin'in aynı zamanda itibar meselesi haline gelmeye de başlıyor. Biliyorsunuz Çin'in milli hayvanı milli hayvan dedir ya Neyse, biz Türkçede tırnak içinde <gülüyor> milli hayvan olarak söylemişler pandaları. Panda. Evet. Ee, i̇yi haber şu, onlarca yıldır süren koruma çalışmaları sonuç vermiş. Çin'de sayıları yeniden artmaya başlayan dev pandalar e, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarılmış. Ee, onun yerine kaplanlar... Yok, onun yerine doğu gorilleri e, alınmış listeye. Doğu gorilleri. Doğu. Öyle mi? Aha. Doğu gorilleri alınmış. Güncellenen kırmızı listeye yeni bir hayvan türü eklenmiş. Dünyanın en büyük primatı olarak bilinen... Groyer gorilleriymiş. Doğu gorillerinin alt türü olan Groyer gorillerinin sayısı kaçak avcılık nedeniyle son 20 yılda %70 azalmış. %70. Bu goriller Uganda, Ruanda ve demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşamak gibi talihsiz bir durumdaymışlar aynı yani zamanda. Onların pençelerini kesip biriktiriyorlar. O da muafrodizyak etki ediyormuş. Yok duvara asıyorsun süs. Ha, anladım. İç savaşta 90'larda Ruanda'daki iç savaşta kaçanların Kongo'daki gorillerin doğal ortamlarına yerleşmesinin de gorillerin sayısının azalmasında etkili olduğu söyleniyor. Ama tekrardan Çin'in e, milli hayvanı pandalara dönecek olursak e, pandaların beslendiği e, bambu bitkileri de küresel iklim değişikliği nedeniyle sayılarının giderek azaldığı bir bitki olarak biliniyor. Dünyadaki bambu bitkilerin üçte 1'inin 80 yıl içerisinde yok olacağı da tahmin ediliyormuş. Yani şimdilik kurtarıldı denilmesi haklı. Bir, bir Türkçede böyle bir başlık atılmış. Evet. Şimdi devamını da getirelim. Ee, şimdi yani Özellikle mesela hem nükleer anlaşmaya vardığını söyledi. Yani bir yeni nükleer tesis için, nükleer enerji santrali için Çin'de e, Berat Albayrak, Enerji Bakanı hem e, kömür yani bir yandan diğerli ömür çıkarmalıyız diyor Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'ın da kayınpederi. Hem bir yandan da Çin'den bunları yapacak teknoloji ve şey endüstriyel yardım alıyor. Nereye kuracakları söylemişler mi? Hayır belli değilmiş. Sinop ve Akkuyu'ndan sonraki yer belli olacak. Sinop'ta Japonlar vardı. Akkuyu'da Rusya. Evet. Çin. Çin'de iğne atıcı var mı? Oralar konuşuluyordu ya bir arada. Evet, ama henüz isim verilmemiş. Çin işi, Japon işi, bunu bilen iki kişi. Finan Putin ve Erdoğan galiba. Onlarda. Evet, olabilir. Okey işareti yapmış. O ananı gördünüz mü? Hayır. Ee, şey fotoğrafı çektiriliyor ya. Aile fotoğrafı. Nasıl bir aileyse. Herkes birbirle kavgalı gibi. Okey işareti yaparken çekmişler Erdoğan'ın, Putin'i. Okey işaretini Putin mi yapıyor Erdoğan mı? <gülüyor> Tabii ki Erdoğan yapıyor. Hmm. Putin gayet e, Stone Cold, Star dilde bakarken çekmişler fotoğrafı. Evet, güzel. Peki şey var bir de, e, şimdi e, gelelim Dakota'ya. Bu çok önemli. Dakota Access petrol boru hattı var. Cumartesi günü inanılmaz şeyler oldu. Şimdi bu çevre e, ekoloji meselesinin küresel iklim değişikliğine karşı büyük mücadeleyi, ...sık sık... ...söyleme fırsatı bulduğumuz gibi... ...ilk dünyada... ...doğayla en yakın bağ... ...halinde olan yerliler... ...özellikle de Kuzey Amerika yerlileri... ...Kızılderilileri kurmuşlardı... ...şimdi canları pahasına... ...şeyi savunmaya çalışıyorlar... ...bu 1500 metrelik... ...şey kilometrelik bir... ...yeni hat kurulmasına... E, ...çalışılıyor... ...bütün sözler veriliyor bir yandan... ...Obama vesaire... Böyle bir yapacağız azaltacağız diyor işte Hillary Clinton'da azaltacağız kongre toplayacağız filan diyor. İlk 200 gün içinde yapacağı şeyleri açıkladı başkan olursa bunlar da var. Bir yandan da böyle özel şirketlerin mesela muazzam petrol boru hatları koruması Yerin dibinde bırakmak şöyle dursun onları taşımak için heyecan var. Mesela bu Dakota Access Pipeline denilen şeyde yerliler diyorlar ki bu son şeyimiz bizim oradaki e, Standing Rock diye bir şey var. E, dikilen kaya mı diye çevireceğiz bunu. E, Dikili taş. Dikilen kaya rock. Yani e, Sioux kabilesinin sözcüsü mesela Steve Stu-setting Bear var. Yani oturan ayı. Ondan sonra Associated Press'e diyor ki ya biraz tuhaf oldu diyor. Biz işte sularımızı ve bütün hayatımızı korumak için buradayız. Yalnız bizi değil. Yedi kuşak, gelecek kuşağımızı, neslimizi bir de bütün dünyayı da ilgilendiriyor diyor. Fakat özel güvenlikçiler ne yapmışlar? Bak fotoğrafını da göstereyim. O köpekli. Acayip köpeklerle ve ısırtmışlar çocukları. Kızıl yerli çocuklarına finan bir köpekli ve gür gibi bir sopa var böyle. Onları salmışlar üstüne. Ee, o da bit O da bit yetmemiş. Otuz yerliye de protesto gösterisi yapan yerliye de biber gazı sıkmışlar. Bu hmm. sana bir şey hatırlattı mı? Biber gazı mı? Evet. Hmm. Ee, Standing Rock Sioux larının reisi David Archambault iki de demiş ki bu korkunç bir yıkım oluyor demiş. Yani akıl almaz bir yıkım. Bunlar bizim atalarımızın yattığı topraklar. Onların kemikleri yatıyor bu topraklarda demiş. Ve eski böyle e, dikili taşlar işte orada var tabii. Evet. Ve şey halkaları, dua halkaları var, taştan var, Kızın delilerin onların yerine bir şey konmasına imkan yok çünkü yüzyıllardan beri oradalar ve o korumaya çalış koruyoruz onları diyor. Yani bir tek gün içinde bütün atalarımızın kutsal topraklarımız, ...bomboş bir şeye dönüştürüldü... ...çorak toprağa dönüştürüldü demiş... ...bunu kabul edemeyiz demişler... ...yani yalnız Standing Rock... ...Siyuları değil... ...Su diyorlar onlar... Ee, kaya e, ...Siyuları değil... ...ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan... E, ...düzinelerce... ...başka kabile de geldi ve... ...bu dört eyaleti... ...kat eden... ...petrol boru hattına son diyorlar... ...biterse... ...Kuzey Dakota'dan Illinois'e... ...günde 500 bin varil... ...ham petrol taşıyacak... Yani ...bu oraların tamamen sonu da olabilir... ...zaten kazaya bile lüzum yok yani... Hı hı. Ee, ...ve 9 Eylül'de... ...karar verilmesi... Ee, ...durdurulacak mı, durdurulmayacak mı diye... ...9 Eylül'de mahkeme kararı olacakmış... ...Red Warrior Camp diye de bir şey var... Ee, biz yani Kızıl Savaşçı e, e, kampı olarak şiddet kullanmıyoruz, silahsızız ve desteklerinizi bekliyoruz çünkü bu şirket bize karşı silahsız ve şiddet kullanmayan insanlara karşı muazzam şiddet kullanmakta kendini Serbest hissedilen bir küstahlıkta diyor. O kadar ilginç ki. Mesela şeyler, güvenlikçilerden biri köpe köpeği ısırtırken çocuğa. Ya ne yapıyorsunuz bu çocuk filan demişler. Köpek köpe de genç mi demiş? Hayır. Gü gülerek olur böyle şeyler demiş. Klesik, güvenlikçiler. Klesik. Güvenlikçi tepkisi diyeceğim şimdi güvenlikçiler sinirlenecek ama ayıp. Siz şeyi biliyor musunuz peki Rusya'nın doğusundaki Çeriski e, sakinlerini karşılaştırdığı m, sürprizi karşılaştırdığı sürprizle e, her, herhangi bir haberiniz oldu mu? Hayır Putin'in bir sürprizi mi bu? Yok bu doğrudan Putin'le alakalı değil de enerji politikası ile alakalı olabilir. E, musluklarını bir açmışlar Çeriski Aa, evet, köyünü bilmiyorum. sakinleri. E, musluktan siyah böyle si siyah akmış su içmek için gidiyorsunuz böyle musla dayıyorsunuz bardağı içinden böyle kaynar petrol aynen kaynar petrol dökülüyor <gülüyor> yerel medyada yer alan habere göre merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen arıza sonucu 3 ton petrol su şebekesine sızmış petrol ayrıca yakınlardaki bir nehri ve toprağı da kirletmiş sıcak su e, musluklarından akan e, köylülerde videolarını çekip internet sitelerinde paylaşmışlar İnsanlar yıkanamıyor musluklardan akan petrolsü karışımı sağlığımızı tehdit ediyor diye anlatmışlar yaşadıkları durumu. Şimdiki şimdi su şebekesindeki petrol temizlemeye çalışan yetkililer soğuk su musluklardan akan suda sorun olmadığını, sıcak suda sorun varmış. Hmm. Ee, ancak anca. bu suyun da içmeden önce kaynatılması gerektiğini söylemiş. Siz kaynatıyorsunuz böyle o da bar diye e, elinizdeki bardakla beraber ateşli bir suyu içebilmeniz mümkün oluyor. Ne derece sağlıklıdır o kısmını ama bilmiyor. Ama sevindirir bu. Ateş suyu içiyoruz de, derler. Bilmiyorum. Sizin kuşak bilmez ateş, ateş suyu. suyu evet biz şey Ateş çubuğunu biliriz. Barış çubuğu. Barış çubuğu mıydı? Pardon. O da değilmiş. Şey vaziyeti var. Elbistan'da da Artık sorun bitmiş 50 bin kişi zehirlendi bir tuhaf oldu hishal karın ağrılığı, evet. falan hadsizlik çok falan. Çok ilginç bir olay Evet ve arada işte norovirüs diye bir şey olduğu ortaya çıktı yani çok, çok yüksek sayıda insan hastalandı ama şimdi düz düzeldi diyorlar yalnız suları bir saat akıtıp öyle için diyorlar bir saat su akacak ardından. Ha, o zaman bir şey yok demiş zaten. Su bir akar saat su bulur. Evet. Evet. Su akar, deli bakar. Deli bakar. Boz var su böyle akar, bir şey. Su akar, petrol akar. Evet, yani genel bir şey e 11'de petrol kuyusu patlatılmış Örak'ta. Eee, daha içeriden kurtarılan Kayara bölgesinde bulunan 11 petrol kuyusunun Daesh tarafından patlatılması sonucu şehrin sokak ve caddelerine dökülen petrol büyük bir yangına neden olmuş. Ufak bir olay olarak veriliyor. Bu olarak da olduğu için muhtemelen ama Tabii, can şehirler yanıyor böyle. Üzerine petrol dökülüp yanan şehirler var. Bu e, petrol rafinelerinden ötürü. Evet. Ve e, yani e, Asayiş Berkemal bir kere her tarafta. E, şeye de bakarız birazdan. Bu e, Türkiye'deki durumun yanı sıra e, Suriye'de e, tamamı duvarla örülecek olan Suriye sınırından sonra Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de sona yaklaştık demişler. Bu sevindirici mi bilmiyorum. E, Başbakan Yıldırım da hükümetin 22 ile için hazırladığı yatırım paketini Diyarbakır'da açıklamış. Sen onu biliyor musun? Hayır efendim. Yatırım paketi. Ne, ne, hangi konularda? Doğu ve Güneydoğu yatırım destek hamlesi. Hımm. Ee, yeni bir kurtuluş savaşı olarak nitelemiş 15 Temmuz'u. Aslında bir bakmak Dar lazım yeni bir kurtuluş savaşı olarak nitelendirilen kaç tane olay geçmiştir Türkiye yakın tarihinde? Ama bu, bunun en cazip tarafı 67 bin yeni konut mesela. Yatırım projeleri ee, yani 23 ile yatırım yapmak isteyenlere önemli haberlerimiz var. Terörden zarar gören 7 merkez için 10 milyarlık yatırım yapıyoruz. Sur'da çok katlı bina yapılmayacakmış. Sur'un tarihi dokusunu... Gözümüz gibi koruyacağız demiş. Kaldı mı bilmiyorum. İlk dile getiren bu yeni kurtuluş savaşı metaforunu Yiğit Bulut'tu bu arada. Onu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı öncülüğünde yeni bir kurtuluş savaşı başlatıldığını söylüyordu Star Gazetesi yazıları. Anlı zamanlar Cumhurbaşkanı'nın başlanışmanı. Evet yeni kurtuluş savaşı özellikle 11 ilde 51 yeni karakol yapımıyla başlıyor. Söylesinize yeni bir kurtuluş savaşındayız ve bunu Yiğit Bulut tarafından duyuyoruz. İlk olarak dereye getiriliyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nın başı yeni ne karakollar. Güzel. 51 yeni karakol. Kalekol değil bunlar değil mi? Yeni isim yok. Bildiğimiz evet. artık karakol, karakol yapılıyor. Karakol. Teknik bir şey yok. Süsleme gibi bir şey yok. Faizsiz şey kredi yok. girişimci ve fuar merkezi dört yılda sulanmayan alan kalmayacakmış. Ee, ve işte böyle. Ee, Berat Albayrak'ın da şeyi de bir kez daha hatırlatayım. Eee Çin'de yani bütün dünyada e, nükleer santral yapılıyor e, onlara <gülüyor> helal de bir tek Türkiye'ye haram. haram öyle mi On, o zaman bunda bir numara var demektir diye biraz argoyla karışık delikanlı üslubuyla meseleyi dile getirmiş Berat Albayrak durum bu e, merkezde şimdi bir ara verelim sanıyorum Ali Bilge ile bağlanma imkanı bulamayacağız çünkü ufak bir rahatsızlığı vardı bugünkü programı yapamayacağız bir kez daha deneriz belki ama muhtemelen böyle bir şey biz ondan sonra da devam edeceğiz Açık Gazete, Açık gazete. Little Brain, Jimmy Reed'den dinlediğimiz bir parçaydı, bu da 6 Eylül 1925 doğumlu sanatçılardan, müzisyenlerden, blues müzisyenlerinden biri, önemli bir müzisyen ee, ve aynı zamanda şarkı yazarı, çok belirgin bir tarzı da var, dinlemiş olduğunuz gibi biraz önce ve çok etkili olmuş kendisinden sonra gelen rock roll kurucularının öncülerinin özellikle de Elvis Presley'in üzerinde çok etkili olmuş hatta Rolling Stones'un da Stones'da ondan etkilendiklerini başka yerde söylemişler evet Little Rain dinledik ona da bir günaydın diyerek açık radyoda açık gazete devam ediyor Ali Bilge ile yayın yapamıyoruz ...ama e, biz yolumuza... ...devam edelim. Bir önemli... E, ...hastalık haberi... ...vermiştik. O... E, ...hayata veda etti. İslam Kerimov. Özbekistan e, tiranı... ...zorbası zalimi diktatörü. Demir yumruk. Demir yumruk diye adlandırılıyor. Ve... ...Asya'nın, Orta Asya'nın... ...en, 30 milyon nüfusuyla... ...en büyük nüfuslu... ...kalabalık ülkesini... ...bir karışıklık içinde... Bıraktı kimin seçiciye belli değil. Dünya kimden duydu? Dünya Hadi. kimden mi duydu? Evet, Dünya Kerim ölümünü kimden duydu? Kızı. Yani kızın aslında veliaht olarak geçirmek istiyordu yerine Kerim onu, onu öldürmüş o... olduğu söyleniyor sonradan günler arayı diyorsan. Öl, öldürdün mü? Evet. Neden? Yolsuzluklara bulaştı. Ben sadece fotoğraflarla alakalı skandal olduğunu şey yapmıştım okumuştum. Yok. Öldü mü? Öyle belli değil. Ne, nerede ne, olduğu belli nerede değil. Nerede belli değil. Başka bir kızı daha var ama onun da seçilmeyeceği aşikar, gel, yani gelmeyecek. O oldu da mı yok? Yok. İşte oluyor. öyle yok. Veliahtı yok Damat ama yerine yok. başkaları var. Ona da geçeriz ama kimden öğrendi bütün dünya? Başbakan'dan. Evet. Hangi ülkenin başbakanından? Özbekistan'ın başbakanından. Hayır. Hangi ülke Türkiye'nin. Binali Yıldırım'da. Ciddi misiniz? Evet. İlk o mu? Evet. ilk o açıkladı. Guardian gazetesinde değil haber var. Kabine ile toplantı, bakanlar kurulu toplantısında Allah rahmet eylesin. Aa, evet tamam. Hürriyet gazetesinde de yazıyor. İlk, ilk resim açıklama Türkiye'den gelmiş. ...Allah'tan rahmet diliyoruz demiş... ...Özbek halkının acılarını paylaşıyoruz... ...Türkiye Cumhuriyeti olarak diye de bir açıklama yapmış... ...Evet, üç günlük yaz... ...şimdi kimin acılarını paylaşıyoruz... ...onu da hemen bakalım... ...İlk dünyanın duydu. ...İslam Kerimov... 78 yaşında... ...beyin kanamasından öldü... ...üç gün açıklanmadı bir kere... E, ...deniyor... ...Kaos yani. olacak diye mi? ...Evet... Hmm. Yerine kim geçecek filan diye. Bin, e, 1989'dan beri sadece. Özbekistan'ın cumhurbaşkanı. 27 yıl. Öyle mi oluyor? Yeriyette 27 yıl diye gelmiş. Evet 27 yıl. Ee, yani 1990... Muhaldifleri kazana atan lider olarak evet, bahsettiğiniz oydu o. değil mi? Hı. bunu e, Kaynar suyun içerisinde. Evet kaynatıyor. Ee, öyle bir özelliği verdi. Yani demokrasiyi fazla seven biri olduğunu zannetmiyorum. Yani Binali Yıldırım çok sevgiyle anmış ama bütün dünyaya da haber vermiş ama demokrat olmayan tarafları var. Ee, şeyi var. Craig Murray açıklamıştı bunu. Craig Murray kim? Ee, Amerika Birleşik... Pardon. Ee, Birleşik Krallığın yani Britanya'nın, Özbekistan Büyükelçisi bir Taşkent'te çok ilginç aslında Taşkent'te bir insan hakları konferansında Özbek Özbekistan şeylerinde hapishanelerinde işkence yapılıyor demişti ve yani şeyde kendiliğinden zalimliğin adli hesabı yok demişti orada geçerli demişti ve iki kişinin de orada kaynatılarak öldürüldüğünü açıklamıştı. Birini sebze gibi kaynatıyor. Evet. Sınır dışı edilmişti. Yani bu izolede bir münferiz vaka da değil demişti. Sonradan Britanya'da ses çıkmadı. Bu kaynatma olayı 2005'te şey, e, Handican olayları vardı. O sırada mı gerçekleşiyor? Yüzlerce kişinin hayatını kaybetti. Ardından Batı'nın ambargosuna maruz kaldı. Hayır, Ama da. Afganistan'da savaş çıktıktan sonra Özbek stratejisinden ötürü bu ambargo kalktı. Hayır bu ondan çok daha önce. Çok İki, daha önce. 2002'de Özbek ordusu için Amerikan ordusundan da yardım aldı. 500 milyon. Yani Batı'nın sevgili elemanlarından bir tanesi. Hem ülke hem de e, bu zalim diktatör Semerkand'a İpek yolu üzerinde doğmuş. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama işkence bol yapan bir insan olduğu söyleniyor. Dünyanın gazeteden. en kuvvetli polis devletlerinden birinin ve işkenceci, zalim polislerinden birinin başında olduğu söyleniyor. Bayağı Çünkü... da zengin. Tabii tabii. Ailesi evet. üzerine baktığınız zaman da zengin. Ay. Lüks bildiniz lüks yani. Evet Gülnara. İşte. i̇şte lüks dediğiniz zaman Gülnara ismi çıkıyor ortaya. Evet, ama şeyde çok güzel böyle torununu severken evde kütüphanelerin arasında, kitapların arasında dolaşırken fotoğrafları da vardı. insan yanıyla görünsün diye. Sana yollamıştım hatırlıyor musun? Hmm, evet evet. Anladım hatırladım. Çeşitli bir kolaj yapmıştınız. Evet. Ee, yani Göbel's de var. Evet. Başka... Beşer bir... Esat da var. Beşer Esat da var. Hmm. evet. ...Aragüler'in çektiği... Erdoğan fotoğrafları da var ...torunu ve kütüphanesinde... ...evet yani... ...torunlar ee, ve liderler adlı çalışmanız... ...derin Evet. Ama. ...şimdi karısı Tatyana var... ...bir kızı daha var Lola... Rus mu? Ama yani Özbek... E, ...belli olmaz... ...Rus da olabilir... Diyor. ...Andican... ...şeyinde yüzlerce kişi... ...belki de dört yüz ...kılıçtan geçirmiş olduğu söyleniyordu... ...belki de daha fazla... Fakat Avrupa Birliği yaptırım uygulamadı dediğin gibi. Neden? Afganistan'da savaş yıktığı için Afganistan'da önemli bir müttefik olarak gördüler. O öyle bir de yeni enerji, petrol ve şey kaynakları, doğal gaz kaynakları bolca olduğu için affetmişler onu. Hmm. Giderek batı için daha önem kazanmış. Yani Bir yandan batılılar tamamen kömürü, petrolü, doğal gazı yerin altında bırakmayı taahhüt ediyorlar alkış kıyamet işte gittik ya gördük. Evet. Paris'te bir yandan daha hemen değiştirmişler. Normal e, görüşleri geçmiş Ayrıca Hanabad'da bir üssü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. hava üssü. O da Taliban'la mücadelede temel rol oynamış ve onun karşılığında Amerikan Amerikanın yardımı yalnız maddi değil. Özbek ordusunu da eğitmiş işte bu işkencelerin falan yapıldığı orda 500 milyon dolar almış 2002'de. 79 milyonu bunun doğrudan doğruya polis ve istihbarat servislerine gitmiş. İşte böyle bir adamın argıcısı. Andijan'da ne olmuştu onu da hatırlatalım. Yani dinleyicilerimiz merak eden dinleyicilerimiz zaten Wikipedia'ya bakmıştır ama bakamayanlar için ben hatırlatayım. Andijan Özbekistan'da Ferdana Vadisi'nde bulunan bir yerin adı. Bir şehrin adı daha doğrusu. 23 yerel iş adamının Ekremiler adında bir grubun üyesi olduğu gerekçesiyle terör suçuyla yargılanmasıyla başlayan bir protesto gösterileri dalgası yaşanıyor burada. Bu protesto gösterileri sırasında güvenlik güçleri sivil halka ellerindeki Kaleşnikovlarla beraber atış açıyor ve yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. 400 olduğu söyleniyor. Özbekistan hükümeti ölü sayısını 187 olarak açıklamış ama Özbek Ulusal Güvenlik kuvvetlerinden firar eden bir görevli ölü sayısının 1500'e kadar Ha, onu duy söylemiş. duymamıştım ben binmek. 1500 olduğunu iddia etmiş. Olaylar Özbekistan hükümetinin iç politikasında baskıyı daha da arttırmasından sonuçlanmış ama e, olayları kanlı bir şekilde bastıran Kerimov yönetimi bu şekilde davranırken içeride dışarıda da Amerika Birleşik Devletleri ve batıya yaklaşma politikasında askıya alınmış olmuş. Bu olaylar nedeniyle. Amerikan üssünün kapatılması, Rus, Çin ve Rusya ile stratejik ilişki arayışına girilmesi gibi olaylar görülmüş. Aynı zamanda Türkiye'de bu tür olaylarda demokratik ve hukuk devleti sınırları içerisinde davranılması gerektiğini savunmuş. Antican olaylarından sonra. Evet. aşırı İslam gruplarına da göz açtırmadığı söyleniyor. Baya ezmiş geçmiş deniyor ve... Yani hem Batı'nın dostu hem de e, Suudi Arabistan'ın da dostu değil anladığım kadarıyla. Fakat e, yerine kim geçecek? Şevket Mirziyoyev. Cenaze töreni düzenleyen başbakan mı? Evet. Cenaze işte levazımat kısmında. Mirziyoyev. Olabilir. Çünkü şeyin desteğine sahipmiş. E, Rüstem İnoyatov'un. O kim? İsteyim muhaberatın başında. Korkunç teşkilatın başında olan adam yani neden peki neden onu destekliyor neden evi çünkü için istih hayır istihbarat elindeki istihbaratta tapeler var. Elinde tutuyor yani. Şimdi hmm, o kısmını bilemeyeceğim. Hmm. Değişik olaylardan bahsediyorsunuz. Sean Harding de şu Luke Harding'in birlikte haberi bu. Birisi Bişkek'ten bildiriyor. Bir de tabii Maliye Bakanı ve başbakan Yardımcısı... Rüştem Azimov da olabilir artık bilmiyoruz. Bu bu azimli mücadeleyi kim kazanır? Azimov mu Mirziyoyev mi? Yalnız çok şey var. Yani şimdi bir de Kırgızistan ve Özbekistan sınırında da çatışma olabilir. Birçok etnik özbek var orada güney şeyinde Hı. ve 400'den fazla da orada işte 2010'da oldu Andijan vaziyetleri. Yani 400 diyor Guardian gazetesi ölenlerin sayısının. Bir de Kırgızistan var. O da 4 Kırgız vatandaşının Özbek hapishanelerinde süründükleri haberi var. Karışık bir etnik durum var orada. istihbarat demişken size bir espri yapayım mı? Daha doğrusu yapılmış bir espirden bahsedeyim mi? Eğer bu Söyle haber bakalım. bittiyse. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Çin'de bir araya geldiler ya... İşte bu bir araya gelişte Putin lideri, Rusya lideri Putin'e heyeti tanıtırken gördüğünüz gibi son derece geniş bir heyetle buradayız. Birçok bakanın yanı sıra MİT müsteşarımız Hakan Fidan da burada demiş. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine KGB geçmişi olan Putin, bilirsiniz Putin'in yürüyüşü de böyle hafif göbeğin üzerindedir. Her an silahla davranacakmış gibi. KGB geçmişi mi var? Putin'in Putin. mi? Putin'in KGB geçmiş olduğundan bahsediliyor. Evet, Biraz önce bahsettiğiniz ben, ben örnek de, üzerinden de ben, görülebilir ben, belki. Ben de yani. duymuştum. Ee, Putin de demiş ki istihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz yok. O zaten o size zaten her şeyi anlatmıştır demiş espri yapmış ona. <gülüyor> <gülüyor> i̇lahi, i̇lahi Vladimir demiş değil mi? Putin'in sözleri üzerinde şey öyle olur mu? İstihbarat servisinin başındaki kişi... ...böyle bir şey söyler mi? Gülümsemiş sadece. <gülüyor> diye. Ee, gülümsemiş Fidan'ın... E, ...gözlemlenmiş yani. Peki, o zaman Özbekistan'ın... ...durumuna son bir dönüş yapıyorum. Şimdi çok önemli bir haberim var. Bunu... Özbekistan'la olarak... alakalı mı? Evet. Skandalsa söylemeyin. Skandal değil. Özbekistan'ın... ...geleceğine ilişkin çok önemli... ...ipuçları. Bir koridor açıyorum burada. Eee... Muhammed Salih konuşmuş. O kim efendim? Özbek lider. Sürgünde. Sürgündeki Özbek lider. Evet. Nerede sürgünde? Bil bakalım hangi ülkede? Eyalet ismi söyleyeyim mi size. Hı? Eyalet ismi? Ee, yok. Eyaletsiz bir ülke. Eyaletsiz bir ülke. Vilayetli bir ülke. Vilayet. Raşa. Türkiye. Türkiye? Yavul. Meinhert. Evet, Türkiye'de miymiş? Sürgün. Yıllardır Türkiye'de sürgünde yaşıyormuş Muhammed Salih. Aa şaşırdım gerçekten. Orta Asya'da yeni bir süreç doğuracağını vurgulamış. Yakından takip ediyoruz. Hamdi Koçoğlu'nun haberi <gülüyor> Yeni Şafak'tan. Şükür mümüş. Vay canına. Ve Özbek halkı bizi bekliyor demiş. Büyük haberim buydu bugünün bombalarından. Küçük bomba. Ha. Şimdi Feytullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşaması gibi Özbek muhalif liderin de Türkiye'de yaşaması bir problem olur mu Özbekistan için? Bilmiyorum. Ama Özbek halkı bizi bekliyor demiş. Türkiye ve Rusya devreye girerse yasağımızın kalkması ve Özbekistan'a dönüş sürecimiz hızlanacak. Uluslararası adım atılması gerekiyor. Taşkent'e girersek seçimi kazanırız. Özbek halkı bizi bekliyor demiş. Çok iddialı konuşuyor. Bu Evet. İstihbaratı da kendilerini bekliyor muymuş acaba? Da Erk Partisi Genel Başkanı. Erk ne demek? Güç. Güç. Erkek oradan geliyor değil mi? Evet. Güce ek. Evet. Ek güç. Ek güç. Özbekistan diktatörü İslam Kerimov'un ölümünün ardından ilk kez Yeni Şafak konuşmuş. Yeni Şafak gazetesine demeç vermiş. Bana çok ciddiymiş gibi durmuyor. Yani gö görünmedi yani. Öyle deme. Gülümseyen fotoğrafıyla. Biz ile... partimizin internet adreslerinden Kerimov'un ölümünü açıklamıştık. Ama onu açıklamamasının nedeni kendi aralarında baş gösteren iktidar çekişmesi. Yerini alacak figüranları seçemediler. Figüranı belirlemek için de açıklamayı uzattılar diye konuşmuş. E, tek, kişi zaman öyle. tek kişi olduğu zaman seçim biraz zor oluyor böyle durumlarda. Paylaşmak lazım. Zamanı var mı bakalım yok. Bugün takip etmemiş. E, Haber takibi yapmamış Türk dünyası birleşir demiş ayrıca Kerimov rejiminin sona ermesinden sonra Türk, Türk dünyasının birleşmesine tek engel vardı O da Kerimov'du demiş Aa. evet Türk dünyası birleşiyor şimdi Kerimov'dan önce birleşik miydi? Hı? Kerimov'dan önce birleşik miydi Türk dünyası? Hayır Dünya ama ilk defa son engel diye bakalım yani. Her işte bir hayır vardır Tek engel evet bizim kadrolarımız Sovyetler döneminden beri Türk dünyasının birleşmesini savunan bir kuşaktan oluşuyor. İlk adım oradan atılacak. Özbekistan en kilit ülke konumunda değişim yakın demiş. Bunu kim demiş? Tekrar hatırlatabilir misiniz? Ee, Muhammed Salih sakallı, oturaklı bir kimliği var. Özbek mahkemelerinin hakkında verdiği kararları bozması gerekiyor dönebilmem için. Uydurma suçlamalar ve sahte şahitlerle hakkında kararlar verdiler demiş. Kuki açıdan ben zaten suçsuzum. 15 buçuk hapishane cezası verilmiş. Farklı bir siyasi zihniyete geçiriliyor. Bu arada kır şeyin nazar, Sultan Nazarbayevi de analım burada. O da o çok müldü. kuvvetli bir, yok canım, çok kuvvetli bir şey. Türkmenistan. Türkmenistan'dı, değil mi o? Nazarbayev. Nazarbayev. Türkmen başı değil miydi? Nazarbayev. Bak bakalım. G20 değil bu arada? Öyle mi? Evet evet. Yerimde temaslarda bulunmuş. Kazakistan. Kazakistan. Kazakistan. Kazakistan'a özür dilerim. Peki e, son sorusu bugünün. Buyurun efendim. Yani bu saatin. Yani. Bugün dolu dolu geçiyor. Ee, onun e, baş danışmanı kim? Nazarbayev'in baş danışmanı. Evet. Biliyorum bir saniye bir saniye. Kimdi? Baş danışmanın. Nazarbayev'in baş danışmanı. Kimdi? Kimdi? Hmm. Timur Askaravuç Kubliyev. <gülüyor> Kubile Kubileev, baba Öyle... ilk karşıma çıkan sonuç bu. Kendimi şanslı hissediyorum ama bastım. <gülüyor> o değil. Kim efendim? Kendini daha da şanslı hissedeceksin. Bir milyon, do... yani milyonlarca dolar alıyor danışmanlık için. Ha bu box Kazakistan Cumhurbaşkanı mı? Tony Blair. Tony Blair mı? Evet. Aha. O da bir diktatör ama. Yani, ha, değil. Değil. Yani, evet. şey. Yani Tony Blair Şey Nazar O ha, seçimli o bir yere gelmiş. Yani, Tony Blair evet. Tony Blair şimdi milyonlarca dolayı. Demokrasi çocuğu. Şeyle ilişkisini kuruyor. Kazakistan'la Batı dünyasının. Dünyası. Gerekiyor böyle figürler değil mi? Çok. İlla bir şey, bağlantı kurabilmek için e, Tony Blair gibi kişiler gerekiyor ve e, onlar da size yardımcılık yapıyor, aracılık yapıyor. İsmi, ne deniyor bu işe? Hmm aracı aracı da ya yani daha spesifik bir şey yok mudur yani terbiye müsait değil. benim de aklıma gelen şeyler terbiye ile alakalı sorun yaratacak durumda mı Bu daha arada ben... emniyette Işid militanlarının Suriye'ye giriş çıkış tarihlerini tamamen biliyormuş ama herhangi bir gözaltı yapmamış burada Cumhuriyetten Alican uludan'n haberi zaten biraz ışığıda beri de birazdan yaparız. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 26 sanıklı el kaide davası için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen bilgi notu cihatcıların Ankara'yı mesken tuttuklarını Cumhuriyet'in deyimiyle gösteriyor. E, İçişleri Bakanı'nın öyle bir şey yok açıklaması vardı. Eski İçişleri bakın pardon pardon Hı. pardon. Efkan âlâ. Ala. Ala. Ala. Ala. Artık bu saatten sonra da çok fazla anlayacağımız bir isim gibi durmayacak gibi duruyor. Milletvekili olmaya devam ediyor ama değil mi? Efkan Ala. Ala. Ee, ve e, şey yani Suriye'ye giriş çıkış yapmaları dahi adım adım izleniyormuş IŞİD mensupları yani Irakşam İslam Devleti ya da İslam Devleti sadece bunun mensupları hakkında eylemleri gerçekleştirdikleri sırada polis tarafından adım adım izlenmelerine rağmen gözaltı işlemi dahi yapılmamış mesela IŞİD'in Rakka'daki yani başkenti durumunda olan konumunda olan ...Rakka'daki önemli yöneticilerinden biri olan adlar da var, veriliyor. Muhammed Selef Kod adında Oğuzhan Gözlemecioğlu. Kentte örgüte eleman temini için çalışmış. Suriye'de yağmalanan malları Ankara'da satışına nezaret etmiş malların. Ne satıyorlar ee, Suriye'deki? Ya? Her şey. Ee, o savaşın ve, başından beri söylenen bir argüman. Evet, Fabrikaları satıyorlar diyorlardı da. Bu mahkemeye intikal eden şeyden okuyorum Hı -hı. ben bunu yani... Ee, e, ...mahkeme tutanağında... ...Ankara'da satılıyormuş... ...bir de örgüt mensupları... ...torna ustası arıyorlarmış... ...neden? Tornaya ihtiyaç duydukları için... Evet. ...bomba yapamında muhtemelen... ...ne bombası... ...havan topu yapmak için torna... torna ustası arıyorlarmış... ...havan topu... ...kendi tornacıları yok muymuş? Hepsi okumuş çocuklar mı? E. Tornacı mesleği yok kadar şey bir meslek mi? Hayır Nasıl belki ordusu? ...yanlarına getirememişler. Cehennem topları deniliyor ya... Hı. ...onlar işte yani bildiğiniz Suriye'deki... ...tornalardan çıkma ürünler, silahlar. Ayrıca da Suriye'ye patlayıcı... ...madre şey yapımında mi? kullanılabilecek... ...malzeme ve silah getirip götürüyormuş. Falan, yiyecek, içecek... giyecek ihtiyaçlar. Önümüzdeki hepsi. yarım saatten sonra konuşuruz ama bundan sonra... ...Türkiye'den Suriye'ye geçip, de gidecek olan malların... ...geçiş güzergahı üzerinde... ...özgür Suriye ordusu bulunduğu için... ...daha Ağzım. komplike problemler ortaya çıkabilir. Hı. Hiçbir şey de çıkmayabilir... Daha karmaşık problemler ve iddialar da ortaya çıkabilir. İlginç bir döneminde de Evet çok. Yani Suriye'de bir yandan barışa gidildiği söyleniyor. Bir yandan da tam tersinin olabileceği de söyleniyor. Ee, peki burada keselim. Sonunda da bir son yarım saatte de birkaç ilginç noktaya değiniriz. Şimdilik ara. Open Sistemi, açıl, susam açıl, Cool and the Gang grubundan dinlemekte olduğumuz bir parça bu. Clyde Charles Smith de 6 Eylül'de yani yarın ki tarih itibariyle doğmuş olacak. 1948'de doğmuş ve 2006'da da hayata veda etmiş asıl gitaristi Cool and the Gang'in lead gitar çalan adamı. Ama aynı zamanda kurucu elemanlarından biri kullandı. Gang soul ve funk müziğinin önemli gruplarından biri. Ona da bir günaydın daha dedik ve evet burası Açık Radyo onun açık gazetesi ve Memada Can Tonbir ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Bunu da söyleyelim ve bir önemli gözden kaçması ihtimali olan bir Haber'e de değinelim. Ee, göçmen sorunu 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri krizi olarak karşımıza çıkıyor. Başka krizlerle de bitişik ama göçmen krizi olarak. Bunun en tipik yerlerinden biri de, göze çarpan yerlerinden biri de Kale'de. Fransa, e, Manş Denizi'nin kenarında Fransa'nın şehri. Kamp var orada. Jungle'da deniyor. Cengel ya da eski deyişle. Ee, ve e, açlık tehlikesi baş göstermiş. Yani <gülüyor> Avrupa'nın medeniyetinin doğduğu yerlerde, kampta maalesef yiyecek çadır ve bataniye yetmez olmuş. Çünkü... Donner Fatigue deniyor buna. İşte verenlerde de artık halk almamış yardım edecek kuruluşlarda. Yani skandal demişler buna. Hem Amerika bir şey hem Birleşik Krallık Britanya hem de Fransa yetkililerinin tam anlamıyla bir skandale imza attığını söylemişler. Mesela Refugee Community Kitchen diye bir kuruluş var. Mülteci camiasının mutfağı diye ...onun sözcüsü Marie Azindik, ...Kale'den... ...Guardian gazetesinin... ...Britanya'nın... Gazet ...Guardian gazetesinin... ...Kale'den bildirdiğine göre... ...Amelia Gentleman adlı bir muhabirinin... ...oradan bildirdiğine göre... ...tam bir skandal demiş... ...son sayımlara göre... ...bir ay içinde yüzde otuzluk artmış... ...kamp nüfusunda artış evet. olmuş... To ...total sayıda... ...dokuz bini aşmış... ...dokuz bin yüz olmuş... Her gün yetmiş yeni insan geliyor. Sudan ve Afganistan. Suriye değil bu ağırlıklı olarak. Ve ne ellerinde hiçbir şey kalmadığını söylemişler. Artık sıcak yemek çıkaramıyoruz demişler mesela. Son derece kaygı da duyuyormuş insanlar. Acaba hiç yiyecek de bulamayacağız diye. Müthiş tabii gerilim artıyor, tansiyon. Ve şey aradan sızmalar olduğuna da ne, ne denir ona argoda şey yapma. Sızıntı diyeceğim de şimdi gene yanlış anlaşılacak. Ee, Karışma. Köfte ekmek almaya gitmiştim ben. Argümanın. Sıranın sıra önüne geçiyorsun hani. Ne yapma denir ona sıranın önüne geçme hali. Evet. Yani benim bildiğim köfte ekmek almaya gitmiştim ben diye. Sıraya kayna kaynama <gülüyor> <gülüyor> kayna kaynama. <gülüyor> kaynama kaynama yapıyorlar dedi. Hadiseler olmuşsa kaynamaya yaramaya çalışıyordum. Yani sadece 30 battaniye dağıtabiliyoruz. Daha fazla düşünebiliyor musun tuvalet filan durumlarında duş filan ne? Korkunç bir durum ve salgın hastalık çıkmasından da korkuluyormuş filan falan. Bu arada seçimler de yaklaşıyor Avrupa ülkelerinde bu konuyla alakalı değinilebilecek bazı noktalar var. Ee, mesela Almanya'da e, erken bir seçim gerçekleşmiş. Baş, Başbakan Angela Merkel'in memleketinde gerçekleşmiş bu seçim. E, mecklenburg vorpommern e, Eyaleti Meclisi için e, geçtiğimiz gün yapılan seçimlerde SPD'nin birinci parti çıktığı, göçmen karşıtı, karşıtı e, Alternatif für Deutschland e, partisinde oy patlaması yaşandığı kendi memleketinde Merkel'in partisinin de üçüncü sırada tamamladığından bahsediliyor. Daha önce Almanya için alternatif partisi seçimlere girmemiş. İslam ve mülteci karşıtı sağ popülist parti olarak nitelendirilen bu parti ilk defa girmiş bu bölgede seçimlere. Ve kesin olmayan sonuçlara göre oyları yüzde yirmi iki olarak açıklanmış. İlk seçimde. İşte Trump da yükselişte kazanabilir deniyor. Yani bütün dünyada <gülüyor> e, Marine Le Pen Fransa'da zaten e, Polonya'da e, çoktan Kazinski şey var. Lakabı neymiş biliyor musun Kazinski'nin? Seçimle geldi ama? Ne? Kozinski. E, başbakan ama bütün demokratik özgürlükleri askıya aldı filan. E, azgın bir sağcı politika izliyor Polonya'da. Lakabını Evet. Reis Reis mi? Hı -hı. Başkan falan. Öyle ha. ama lakap olarak söylüyorlar. Reis. reis. Ee, o öyle. Falan ama Balıkçılık'tan falan gelen bir şey değil değil mi? Macaristan'da orbanı biliyoruz. Orban tabii. Urbanization diye bir tabirim de var evet. benim diğer ülkelerdeki liderlerin de ormana benzemesi hali. Durum böyle yani. Dünya giderek güzelleşiyor. Bu arada Jeffrey Sachs Project Syndicate'de çok... Evet Institute, Institute'dan yani yeryüzü yüzü institünün şeyi de bir röportaj yapmıştık, bir türlü almıştık. <gülüyor> Jeffrey Sachs şeyi söylüyor. Amerika çok ilginç bir yazı yazmış. Diyor ki Barack Obama Amerika'nın gerçek rolü Suriyedeki bambaşkadır diyor. Bütün her şey kanıtlar ortada diyor. Yani 2000 11'den beri... ...gerek... E, ...gizli bir... E, ...halen de devam etmekte olduğu... ...bir e, çok önemli bir rol oynuyor... ...ve gerek Amerikan kamuoyundan... ...gerek dünya kamuoyundan da gizliyor... ...saklıyor diyor. Hı hı. Nedir? Fonlama var... ...finanse ediyor grupları... ...çeşitli grupları... ...muhalif adı altında... ...silahlandırıyor, eğitiyor... ...ve yar, yardım ve yataklık ediyor... Ve böylesine e, bu bitebilmesi için hani Rus elçisi şey demiş ya bitecek diye bu Suriye ile Rusya ile Amerika anlaşma evet, varıyor diye. Evet. Pek o kadar kolay olmayabilir eğer Sachs'ın yazısına bakacak olursak. Financial Times'da mesela önde gelen yazarlarından biri... ...medyada fevkalade... ...ters bir rol oynuyor diyor. Mesela bir örnek veriyor... ...işte Financial Times'dan... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...yan planda kaldı, arka planda... ...ve hatta... ...Obama'nın da... ...Hillary Clinton'ın... ...Dışişleri Bakanı iken... ...Suriye'li isyancıları... ...Esad'a karşı silahlandıralım önerisini... ...reddetti diyor. Bu doğru değil diyor. Hı. Hillary Clinton'ın böyle bir şey yapmadığı diyor. Tam tersine diyor... Yani New York Times nihayet bir e, bilgi verdi diyor. 2013'te resmen kararname varmış Obama. Başkanlık kararnamesi e, kan hükmünde kararnamede diyebiliriz. CIA'yi Suriyeli şeylere yetkilendiriyormuş. Silahlandırmak için isyancıları. E, ve şurada New York Times'in yazısına yapmaya devam edersek e, Suudi Arabistan'da ciddi şekilde para veriyor. CIA'de Obama'nın yönetimi altında örgüt desteği ve eğitim veriyormuş. ve Fakat mesela bu haberi de takip etmedi New York Times'da. Bir çıktı gitti diyor. Yani CIA-Suudi CIA ortak operasyonları ne kadar büyük bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yılda ne kadar para harcıyor bilmiyoruz. Hangi tarz silahlar harcıyor, kullanılıyor orada veriliyor bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suudiler, Türk, Türkiye ve Katar, Katarlılar ve diğerleri. Beş grup Suriyeli şeylere destek veriyor. Hangi miktarda kaç silah? hiçbir bilinmiyor diyor. Hangi gruplara alıyor bu silahları bilmiyoruz. Amerikan askerlerinin, yerdeki askerlerinin ve havadan desteğinin miktarı bilinmiyor. Ve mesela Obama birkaç defa Amerikan halkına şeyi söyledi diyor. Doğru değildi bu diyor. Yalandı diyor. E, yerde asker yok olmayacak demişti diyor. E, Suriye'de. Halbuki her birkaç ayda bir bir açıklama, hükümet açıklaması görüyoruz diyor Jeffrey Sachs. incelemiş hepsini. İlginç bir yazı bu. E, özel Harekat Kuvvetleri eee Hükümetten hemen böyle özel harekatçılarımız orada çalışıyorlar diye bir e, briefing geliyor diyor. Evet. de bir. Ama Rusya ile Esad hükümeti e, şey yaptıkları zaman bombaladıkları zaman Amerika Birleşik Devletleri Kremlin'i Amerika'daki e, e, şey yerdeki Amerikan askerlerini tehlikeye düşürüyorsunuz durun diyor. Diye. Açıkça da kabul etmiş oluyor yerdeki Amerikan askerlerinin varlığını diyor ama ne misyonları ne maliyeti ne de kimlerle beraber çalıştığı bilinmiyor diyor. Yani sonuç olarak bunları tabi Türkiye içinde sormamız lazım. Amerika aktif devam eden ve CIA koordinasyonunda bir savaş. Hem Esad'ı devirmek hem de İŞİD'i ortadan kaldırmak için diyor. Ve bu bu şeyler Müttefikler. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve diğer ülkeler bölgedeki milyarlarca dolar silah eğitim ve özel harekat operasyonları hava bombardımanları havadan ve lojistik destek için harcadı ve ayrıca da bir şey var. Ben bunu bilmiyordum. Çok makul de yani sadece haber olarak rastlamamıştım Jeffrey Sachs'in bu yazısına kadar. Uluslararası yardım şeyler paralı askerler de varmış. Bu Blackwaters ya da yeni ismiyle akademi gibi. Evet. Hmm. O da varmış. Türkiye'deki muadili ilk neydi onun? Bahsediyorduk ya Cumhurbaşkanı danışmanı oldu başında. Sadat. Sadat ha. Ama o, o konuyla alakası yoktu orada. Tür evet. olarak bahsettim ben sadece. Yani şunu söylüyor bunu başka ülkeler içinde okuyabiliriz. Amerikan halkının hiçbir söz, sözü yok bu şeylerde diyor. Söz hakkı yok. Bu operasyon bu kararlarda. Meclisin hiçbir şeyi yok. Türkiye'de de böyle bir son saldırıdan sonra tezkere çıkarıldı mı? Normalde tezkereye lüzum yok mu? Yoksa Suriye ile alakalı olan, evet. o, çıkarılmıştı. Önceden çıkarılmıştı. Eski tezkereyi şimdi mi uyguladılar bu son operasyon, Cerablus operasyonu? Yani? Bakayım onun tarihini ama yakın bir zamanda diye hatırlıyorum ben Suriye tezkeresi kabul edildi. 3 Eylül 2015. 3 Eylül 2015 mi? Evet, Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi diye yazıyor işte. Bu birkaç seneyi kapsayan bir tezkere mi oluyor böyle? İleride bu tezkere dayanarak göndeririz mi diyorsun? Bu, seneli, bu da uh -huh, bir şey. Uh -huh. yani, bir yıl daha uzatılması de, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır tesis, operasyon yetkisi veren tezkerenin bir yıl daha uzatılması meclis genel kuruluna kabul edilmiş. Eylül olduğuna göre, 3 Eylül'den önce yaptıklarına göre şimdi yeniden uzatılması gerekebilir belki de. Bilmiyorum teknik prosedürü nedir bu? bunun? Ama üç Eylül 2015 tarih. diye yazıyor. E, o zaman 3 Eylül geçti şimdi. CHP ve HDP de etmişlerdi ortak tavır olarak göstererek e, hayır demişler diye de yazıyor bir biz Türkçenle. Yani doğru sayılan. Parlamentonun bir kısmı ...dışarıda siyain e, rolü hiçbir zaman anlaşılmadı diyor. E, Amerikan Kongresinin rolü ayır, bütçe ayırması bütçe görüşmeleri asla yapılmadı diyor bu ne biçim demokrasi diyor ve gerek iç gerekse uluslararası meşruiyeti. Tartışmalıdır hatta kabul edilemez. Amerikan halkına veya dünyaya izah edilmedi diyor. Yani e, savaşlar belki e, Kurtuluş Savaşı olarak e, son e, şey olarak kullanılabilir. Başvuru çaresi olarak ama onun dışında demokratik denetime tabi olmalıdırlar diyor. Amerika'nın gizli savaşı Suriye'de hem illegal hem Amerikan anayasasına hem de çünkü Amerikan'ın anayasasına neden aykırı? Çünkü sadece kongre savaş ilan etme evet. yetkisine sahip. Böyle bir şey de yapmadı. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na da çartırana da aykırı ve Amerika'nın iki taraflı savaşı hem sinik yani gayet şeysiz böyle işte sinikal dediği ve bir de çok tehlikeli bir kumar diyor. Nereye? yani bayağı bir proxy dedikleri vekalet savaşı götürüyorlar. İran ve <gülüyor> Rusya'ya karşı Suriye sadece savaş alanını oluşturuyor. Yani sonuç olarak şöyle bitiriyor yazısını, Amerikan halkının şeye, güvenliğe ihtiyacı var ve elbette diyor şey, IŞİD'in de yenilmesini ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun on yıllardan beri devam eden belki de daha fazla rejim değişikliği girişimleri. Afganistan 1, Irak 2, Libya 3, Suriye 4, Orta Amerika 5, Somali. Afrika 6, Afrika -Somali. Somali evet ve Güneydoğu Asya yedi. Yedi bölgede savaş rejim değişikliği Başka yani bölge bölgede. kaldı mı? <gülüyor> Avustos, <gülüyor> Yok. Okyanus ya. Evet. Antarktika. İşte oralarda tabii Yeni Zelanda ve Avustralya zaten beşli ortaklar. Kutuplar tamamen erisin görelim. oradadaki çıkacak olan petrol ve diğer zenginlikleri de zenginlik tırnak içerisinde. Ee, onun, onun hakkında konuşuyoruz. Yani sürekli tursun. savaş istemiyoruz evet, diyor. Ufak bir düzeltme yapayım kendimi hemen düzelteyim. Bu geçtiğimiz seneki tezkerede e, biraz önce CHP, MHP ve HDP'nin hayır oyu verdiğini söylemiştim. Öyle değil. E, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi evet oyu vermişler. HDP bir tek hayır oyu vermiş. Evet. Başka bir prosedürle alakalı topiki göstermişler. Bağımsız verilmesi. E, o, oylama prosedürle alakalı. Evet. HDP demişken bir de şeye de geçelim şimdi. Ee, ee, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ darbe girişiminde PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik saldırı yapıldığı ve hayatından endişe edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söylemiş. Sağlığı yerinde ve güvenlik tedbirleri gözden geçirildi demiş. Fakat tabi bunu e, niye bu tarihte yapıyor? Yani 4 Nisan şey 4 e, Eylül 2016 tarihli bir açıklama bu ve 500 gündür hiçbir haber alınamıyordu diye itiraz ediyorlardı e, zaten. Diyarbakır'daki Demokratik Toplum Kongresi DTK önünde bir araya gelen Kürt siyasi gruplar bir açıklama yapmışlardı. Tecrit uygulanıyor Öcalan'a. Ve o kaldırılana dek 5 Eylül'den yani bugünden Bugün, evet. itibaren 50 kişi açlık süresiz ve dönüşümsüz açlık krevi başlatacak diyordu. Aynen. Kimlerin başlatacağı bilinmiyordu ama. Ee, ve belki gün Van'da da bir konuşma yapan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da 15 Temmuz gecesi Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya bir helikopter inmeye çalıştığını o esnada da çatışma yaşandığını Oo. vermişti. Evet, Öcalan sağ mı değil mi acilen açıklanması lazım diye seslenmişti. Hatta bu konunun üzerine bir e, hadi spekülasyon diyeyim. Yani acaba o Yunanistan'a e, kaçan helikopterler o muydu diye. Orayı mı bastılar hı hı. çatışma diye de sorular vardı. Şimdi şey diyor Öcalan'la ilgili söylentiler halkı mobilize etmek için ortaya atılıyor demiş Bozda. Ve şunu çok net ifade edeyim, Öcalan'ın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun yok. Oradaki güvenlik tedbirleri en üst düzeyde 15 Temmuz'dan sonra cezaevinin güvenliğiyle ilgili tedbirler yeniden gözden geçirildi demiş ama çok gecikmiş bir şey. Evet, bu spekülasyonların önüne geçmek için avukatları, hadi olmadı avukatları bağımsız gözlemciler tarafından da ziyaret edilmesi bu spekülasyonların önüne geçilmesine neden olacaktır galiba. Aynen, zaten Demirtaş da HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da bugün başlayacak açlık grevi öncesi şu çağrıyı yapmış dün Öcalan'dan gerçekten haber alamıyoruz ve durum kritiktir demiş bunun tek bir talebi var açlık grevinin bitirme şartı avukat veya aile İmralı'ya gidecek sağlık durumu iyi derlerse açlık grevi bitecek demiş bu kadar ne başka hiçbir talebimiz yok demiş ama 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden bu yana hiç haber alamıyoruz demiş Demirtaş aynı zamanda. 5 Eylül'de yani bugün 50 kişilik bir grup süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi başlayacağını belirtmişti. Sağlığı konusunda haber alınana kadar. Bu önemli, ölüm kalım meselesidir diyor. Açıkça söylüyorum kendisinden haber almadan, sağlık ve can güvenliğiyle ilgili konu netliğe kavuşmadan... Her onurlu Kürt meydanlarda, alanlarda olmalıdır diye bir çağrıda bulunmuş. Bütün halkımız bilmelidir ki söylediğimiz şey bir taktik değildir. Gerçekten haber alamıyoruz ve durum kritik. Biz böyle bir onursuzluğu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü 15 Temmuz akşamı darbe girişimcilerin içinde bulunduğu bir helikopterin İmralı Adası'na inmeye çalıştığını biliyoruz. İmralı Adası'ndan bu helikoptere uçak savarlarla ateş açıldığını biliyoruz. Hı hmm. Helikopterinde kareye yani adaya ateş açtığını biliyoruz. Vay canına. Ama sonrasındaki durumu bilmiyoruz diyor. Çok önemli bir açıklama bu. Ailesine ve avukatlarına kendisinin sağlık durumu iyi mi değil mi öğrenmemiz için izin vermiyorlar. Bize dayattıkları bu ahlaksızca tutumu kabul etmeyeceğimizi ve Öcalan'ın şahsında bir halkı teslim alamayacaklarını göstermek için 5 Eylül'den itibaren açlık grevi başlayacak. Süresiz dönüşümsüz olacak tek bir talebi var. Avukat veya aile İmralı'ya gidecek. Başkan Apo'yu görecek. Sağlık durumu iyi derlerse açlık grevi bitecek. Ama elbette kendisinden haber alamazsak kaygılarımız had çıkacak. Bir halk önderinin sağlık durumu net değilken onurlu yaşayamaz demiş. Bu bakan şekilde konuşma açıklama. Evet, bakan Özdağ da öcalandan haber getirmiş. Sağlığı ve güvenliği yerinde diye ama şeyi cevaplandırmamış tabi gürecek mahfalan diye bir diğer taraftan da çatışmalar devam ediyor. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde e, yoğunlaşan çatışmalardan bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden bahsetmek gerekirse Van, Çukurca, Şemdinli'de 20 asker şehit olmuş, 34 asker yaralanmış. Bismil'de kazada bir şehit, bir polis şehit olmuş. Son 48 saatte bölgede 27 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 68 kişi de yaralanmış. Evet çok yani, büyük çatışmalar oldunuz. Mazzan bir şey var yani. Işte AkTÜ'tünde pusu kurulmuş, Bismil'de polis e, zırhlısı devrilmiş, e, hastanelerde e, yoğunluk varmış Cumhuriyet Cumhurbaşkanının haberinde bu var. Evet içte ve dışta. Bu buna karşılık işte Başbakan Yıldırım Yıldırım'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ile 4 yıl içinde 140 milyar liralık ...yatırım yapılacağını açıklamış. Yılda iki bin kişiye istihdam sağlanmasını hedeflendirdi. Ve Demirtaş'ın demin okumaya çalıştığım... ...açıklamasına da eleştiri getirmiş. Köln'de Kürt grupların düzenlediği mitingde konuşan... ...Demirtaş'ı eleştirmiş. Almanya'dan sesleniyor. PKK terör örgütü değildir diyor. Eğer değilse Tahir elçi kim katletti demiş. Yani PKK'nın hmm. katlettiğini ima ediyor. Ama ben bu konuda başka bir şey hatırlıyorum. Herhalde burada okuduğumuz sen de hatırlayacaksın ee, şeyin e, Baro Başkanı İnsan Hakları Savunucusu Tahirelçin'in e, bilir kişi e, tespit edilemez kimin öldürdüğü deliller darmadan değişti. Evet efendim şöyle bir durum da vardı bilir kişilerin üzerine de ateş açılmıştı evet. PKK'lılar tarafından iki ya da üç defa diye hatırlıyorum ben oraya gelen oraya inceleyen heyetin üzerine de ateş açılmıştı ve ardından da zaten sur e, tamamen değişmişti ve büyük çatışmalar başlamıştı. Biz de uzun bir süre bahsetmek zorunda kalmıştık ne yazık ki bu süreçten. Evet yani Dürümlü köyünde 16 kardeşimizi kim katletti diye şey yapmış. E, ve belediyelere seçine belediyelere atanması atanmasıyla ilgili de ilginç bir açıklama yapmış. Ve şey diyor e, başbakan Terörle mücadele zemini hukuk zeminidir. Belediyelere seçilenler hukuka uymak zorunda. Burada hukuka uymayan, terör örgütüyle işbirliği yapmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri endişelenmesin. Onlara hiçbir şey yapılmayacak diyor. Hı hı. Ancak altyapıya hizmete gönderilen kaynağı terör örgütüne lojistik olarak destek verenler hesap verecek. Milletin oylarıyla seçilmiş kimselerin terör örgütüyle işbirliği yapanlara bu devlet asla izin vermez demiş. Ama bunu mahkeme kararı olmadan söylüyor. O da enteresan bir evet. durum var. Yani çok son derece kritik bir durum. Demirtaş da sorunu tek başına ele almak çözüm getirmez diye cevap vermiş başbakan'a. Hükümetin barış sesine kulak vermesi lazım. Bütün başbakanlar şimdiye kadar Diyarbakır'da ekonomik paket açıkladı demiş. Şu ana kadar Diyarbakır'da ekonomik paket açıklamayan hiçbir başbakan yoktur. Fakat meselenin bu kadar tek yönüne ele alınması sorunu çözmedi. Çözmeyecek ifadelerini söylemiş, kullanmış. Çok ilginç aslında çünkü büyük bir gerilim var. Bir yandan da hukukun gerçek anlamda ayaklar altına alındığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani temel haklar ve özgürlükleri korumanın yolu herkese lazım olan yargı bağımsızlığıdır dedik diyor. Bir anetten komşu komşu hu hu başlıklı yazısında Fikret İlkiz hukukçu herkes yargı bağımsızlığından yana ne tuhaftır ki herkes yargının bağımsızlığına saygını herkesin bildiği Komşu komşu tekerlemesinin tam yeri ve vaktidir diyor. Yani ayakta alkışlarla bir kere daha ortadan kalkmış oldu diyor. Komşu komşu hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi. Nerede? Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Dağa kaçtı diyeceğim. Ağaç mı çıktı? Bizim zamanımızda daha çıkıyordu. Bundan Ağaca çıktı. Çözüm süreci başlamış. Galiba. Ağaç nerede? Ağaç nerede? Balta kesti. <gülüyor> Balta kesti doğru. Balta nerede? İnek içti. Suya düştü. Ha, o, ondan sonraki süreçte. Su nerede diye soracaksan Su inek, inek İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağa nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Evet. Bu yıl, adli yıl, herkesin önünü iliklemesi, cübbesini düzeltmesi ve ayakta alkışlarıyla açıldı. Komşu komşu, hu hu, yargı bağımsızlığı yandı, bitti, kül oldu diyor. Ee, özetle, özetlemeye çalıştığım yazısında, bir anette e, hukukçu. Fikret İlgiz. Fikret İlkiz. Ee, Teyandan tabii tabi e, şeyden de bahsetmek e, gerekiyor. Ee, Mafya hukuku diyor. Can Dündar da mesela. Yani e, dün yurt dışına çıkmak üzere havaalanına gelen eşime pasaportun iptal olduğunu bildirmişler. Neden? Hı. Hiçbir gerekçesi yok. Temmuz sonunda yurt dışına çıkmış. 3 Ağustos'ta geri dönmüştü. 4 Ağustos'ta pasaportunu iptal etmişler. Hakkında bir soruşturma suçlama yok. O bir rehine. Cesaretinin bedelini ödeyenlerden biri. 1 Eylül tarihli kanun Hükmünde kararnameye göre pasaportları iptal edilen kişilerin eşlerinin pasaportları da gerek görülürse İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilebilecek. Bunun adı eşlere karşı eşleri rehin almaktır. Ayrıca bildiğim e, tutuklu e, e, Yaz, ...yazar ve gazetecilerden Şahin Alpay'ın kızına da aynı muamele yapılıp pasaportuna el konduğunu da e, bilgi olarak verelim. Hı. Suçun şahsiliği ilkesini ayaklar altına alan bir zorbalıktır diyor Can Dündar. Cezaevlerinde yer kalmayan ülkeyi dünyanın en büyük <gülüyor> hapishanesine dönüştürme projesidir. Orman kanunudur, mafya hukukudur, adaletin sonudur. Aynı kararnameyle 50 bin memurun işine son verildiğinde hatırlatalım. Bir gecede sorgusuz sualsiz. Ve peki yüksek yargı ne yapıyor bunca hukuksuzluk karşısında? Kimsenin huzurunda önlerine iliklememeleri için düğme takılmamış cübbelerine ilik açmakla meşguller. Saraydaki adli yıl açılışında hazır ola geçerken önlerine ilikleyebilmek, Cumhurbaşkanı selfiesinde şık görünebilmek için. Önceki gün yargılanan Yasemin Çongar kendi iddianamesinde sanık olarak benim adımın yazdığını söylüyor hakime. Can Dündar. Hı hı. Hakimin cevabı şu. Kesme yapıştırmada hata yapılmış olabilir. Evet. Kesme yapıştırmada mı? İddianameden bahsediyor. Ctrl G, Ctrl C, V. Meğer savcı diyor bizim iddianameden 46 sayfayı aynen kopyalayıp onları, iddia onları iddianameye yapıştırmış. Hazır tek olun. devlet, tek millet, tek iddianame. Tek devletin başı, yargının da başı benim diyor. Bağımsız yargıdan tık yok. Hukukun olmadığı diğerlerin örgütsüz toplumları ağır baskı karşısında korunmasız bir çocuk gibi siner bazen diyor. Adalete inançları kalmamıştır. Dayağı ses vermez, sessizce ağlarlar ama içlerinde biriken öfkeyi, yüreklerinden taşan bedduayı tahmin bile edemezsiniz. Toplumun bugünkü kaygılı sessizliğini zulme onay sananlar yanılmasın. Yaptıklarının yanlarına kalacağı sanılmasın. Dua etsinler de hesap günü hukuka ihtiyaç duyduklarında bugün ahını aldıkları kendileri kadar gaddarlaşmasın demiş. Bu arada bir şeyin FETÖcülerin imamı olarak nitelendirilen kişinin kayın valdesini de 65 yaşındaki hmm. bir kadını hanımefendi de tekerlekli iskemle ile tutuklayıp götürmüşler gördün mü fotoğrafı? Herif hanım görmedin. E, Ahmet Hakan da onu yazmış yani bu ne biçim iştir diyor fotoğrafı var hakikaten yani başörtülü beyaz başörtülü bir hanım tekerlekli iskemlede de ve kaçması tehlikesi ne ki kayınvaldesi sadece. Evet. Aranan adamın adını unuttum şimdi. Ee, böyle şeyler oluyor. Doğrusu ne diyeceğini insanın kolay kolay e, bilemediği yerlerden biri. Ercan Kesal aslında e, güzel bir şey e, söylemiş. Hürriyet gazetesinin e, pazar ekinde yazar ve senarist Ercan Kesal e, konuşmuş ve ...Türkiye Beyaz Yakalıların kaçmak isteyeceği... ...bir ülke haline gelmiş demiş. Evet. Ve ama... ...çok ilginç bir şey de söylüyor. İyi bir... E, ...mülakat bence. Hürriyet yeterince... ...duyurmuyor onu. Yenal ile yapılmış. Kötülüğü unutmaya... ...meyilliyiz demiş. Kendisi yeni kitabı Cin Aynası... ...ve BBC'nin en iyiler listesine... ...giren bir zamanlar Anadolu'da... ...filminin de senaristi kendisi. Oyunculuk da yapıyor... Çok şey bir durum yani bir saniye bir bölüm ondan da nakledeceğim, biteceğim. <gülüyor> bir yazar toplumun vicdanı oldu diye engellenemez. <gülüyor> Unutmanın şöyle bir tehlikesi var diyor. Başına gelenleri unuttuğun zaman bir sonrakini daha yüksek dozda da olsa kabulleniyorsun. Sıradanlaştırıp yok saydığın zaman bu artık normal hale gelmeye başlıyor. Biri bana sen öyle bir ülkede yaşayacaksın ki bir canlı bomba gelecek. Ankara'da tren garında bir bomba patlatacak. Yüzü aşkın insan ölecek. Ertesi günde hayat devam edecek deseydi inanmazdım. Olamaz. Bunu kabullenmek de olamaz. Kötülükle... İlişkimizde unutmaya yönelik bir eğilimimiz var ve başımıza gelenler bundan kaynaklanıyor. Gazeteciler, yazarlar, sanatçılar hakkında soruşturmalar açılması konusundaki soru da şöyle Aslı Erdoğan, Necmi Alpay gibi isimler tutuklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yazar, sanatçı ya da gazeteci yaratıcılığını, yeteneğini ve bilgisini toplumsal yaşamın hizmetine sunmak zorunda. İşte bu nedenle onlar toplumun vicdanı ve sesidir. Hiçbir sanatçı, gazeteci ya da yazara bunları yapıyor diye zor kullanamazsınız. Engelleyemezsiniz, eziyet edemezsiniz. Demokrasinin temel görevi yazarlarının, sanatçılarının yaratma ve ifade özgürlüklerini garanti etmesi, teminat altına almasıdır diyor. Evet. Ve son olarak da şeyi söylemiş. Şimdi artık gecikmeden eksik yarım iş, işlerimizi tamamlamalı. Demokratik, özgür yaşamı korkusuzca tahkim etmeliyiz deyince nasıl tahkim edeceğiz diye sorulmuş. <gülüyor> en sorulan sorulardan bir tanesi bu galiba. Evet. Uzun, içinde bulunduğumuz günlerde. Güzel bir cevap vermiş bence bir yazar olarak. Bir örnek vereyim. Fransız düşünür Sen Simon'un. Öğrencileri insanların birbirlerine muhtaç olduklarını göstermek için düğmeleri sırtında olan ceketler giyerlermiş. <gülüyor> Biz de sırttan düğmeli ceketler giyelim ve içinden sadece akıl, ahlak, vicdan ve adalet geçen cümleler kuralım. Ben de bir ekleme yapayım. Neyle dertleniyoruz artık sorusuna da. Derdimiz bizden sonrakileri yaşanılası bir Türkiye bırakmak değil mi diye sormuş. Kesan. Ama burası yaşadıklarından yola çıkarak kendine yeni yurt arayan beyaz yakalıların ülkesine döndü. Herkes başka bir pasaportta çift vatandaşlık. Herkes başka bir pasaport çift vatandaşlık derdinde bir ayağımızı nasıl dışarı atarız derdinde bunu hak eden bir ülke değil burası diye de konuşmuş. Buna ilk olarak da bu cümlede evet, söz edilebilir. Bu dünkü e, Hürriyet gazetesinin pazar ekinde ayrıntılı olarak verilmiş bir mülakat, Yenal bilgici yapmış. E, Mülakatı yapan gazetecinin adı da o. Ve son olarak şeyden de bahsedeyim, bitir, bitiriyoruz. E, Ahmet İnsel de Cumartesi günkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de epey e, işlemeye çalıştığımız, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştığımız durumu Özetleyen önemli bir yazı kaleme almış. Neo McLean'ın neoliberal düzenin bir felaket ve şok politikasıyla kalıcı kılındığını gösteriyor. diyor. Allah'ın lütfu diye adlandırılan darbeyi. Cumhurbaşkanı tarafından Allah'ın büyük bir lütfu olarak tanımlaması herkesin dikkatini çekmişti. Ve e, şimdi görüyoruz diyor. Kanlı darbe girişiminden nereye geldik? Bugün amaçları kat be kat açan ve dalga dalga genişleyen bir bastırma ve sindirme politikası yürürlükte. Dört koldan yürütülen gözaltına alma, tutuklama, müsaadere, görevden el çektirme ve toplu işten atmalarla toplum iyice sersemletilip tepki veremez hale getiriliyor. Lütuf şok politikasıdır diye bitirmiş Ahmet İnsan. Evet, bunun ayrıntısını da Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde görebilirsiniz cumartesi günü çıkan yazısında. Peki, bitirelim şimdi. Böylece bitirelim. Bir müzikte çalmayalım. Dinleyicilerimiz de biraz olsun müzik dinlesinler bu ağır durumun. Az, az mı sırasında? Kirli çıkadı. Selahattin Çolak'ın hazırladı. Kirli çıkıda. Peki. Hepinize günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Açık gazete.